Thank yeah. you. açık kaste Kainat, bugün 22 Ağustos Cuma, yıl 2014, ay 8, gün 234, Hızır 109 1435, hicri Şevval 26, 1430, Rumi Ağustos 9 Yağmur, fırtına Güneşin başak, Sümbüle burcuna girmesi Günün sözü İnsanın iyisi, talihin kötüsünde belli olur Shakespeare Günü malumatı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 don't like to be, what does he care if the world's got troubles, what does he care if the land ain't free, old man river, that old man river, he must know something, but don't say He keeps rolling, he keeps on rolling along. And you gets a little drunk and you lands in jail became you show a little grit and you land in jail. That plan Sam is soon forgotten, but old man River, he just keeps rolling along. Wrecked with pain Tote that barge Lift that veil You show a little grit And you land in the jail But I keeps laughing instead I must keep fighting until I'm dying, and all... KISS Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın son açık gazetesini yapıyoruz. Ömer Mardec, Can Tonbil, Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gürüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Paul Robeson'dan Old Man River adlı çok iyi bilinen bir şarkı dinledik. Jerome Kern ve Oscar Hammerstein bestesi. Orijinal librettodan alınmış sözlerde. Senle ben, biz yükü, bütün yükü çekiyoruz teri. Vücudumuz ağrılar içinde, sırtımız kırılmış. Şu salı yükle, şu yükü kaldır. Arada bir, bir sarhoş olursun, hemen hapise gidersin azıcık sarış olsan. Yani yorgunum, çok yorgunum. Uğraşmaktan da yoruldum Yaşamaktan da yoruldum ama Ölmekten de korkuyorum Halbuki ihtiyar adam Nehir Mississippi Devam ediyor hiç takmıyor bile Gidiyor Kır bakma aşağı bakma Beyaz patron kızacak Dizlerin üstüne çok Çök ve öyle yürü git Ta Ürdün nehrine kadar Bana onu göster oraya kadar Gitmek istiyorum diyor Ölene kadar Böyle gideceksin Nehirde hiçbir şey yapmıyor Demiş neden çaldık Onu şimdi Galeanadan dinleyelim Ve günler yürümeye başladı Eduardo Galiano, çeviren Süleyman Doğru, Ser Angel. 22 Ağustos, en iyi el işçiliği. Fransız din adamı Jean Baptiste Laba, 372 yıl önce. 1742'de yayınlanmış olan kitaplarından birinde şu tavsiyelerde bulunuyordu. 10 ila 15 yaş arasındaki Afrikalı çocuklar Amerika'ya götürmek için en iyi kölelerdir. Onlar efendilerine en uygun gelecek biçimde eğitilebilirler. Bu avantajları vardır. Çocuklar doğdukları ülkeyi ve orada hüküm süren ahlaksızları daha kolay unuturlar, Efendilerine karşı sevgi beslerler ve baş kaldırıya, yetişi, baş kaldırıya yetişkin siyahlara nazaran daha az meyilli olurlar. Bu inançlı misyoner bahsetti, bahsettiği konuyu iyi biliyordu. Perlaba Karayip Denizindeki Fransız adalarında vaftiz ediyor, kominyon yapıyor, günah çıkarıyor ve Ayinlerden geriye kalan zamanında da mülklerini gözden geçiriyordu. Oralarda arazileri ve köleleri vardı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galliano, Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık Tarihte bugün demişken 1831'de bugün Kölelik de demişken Nat Turner'ın köle ayaklanması isyanı e, Tam bugün 1831'de bugün Gece yarısından biraz sonra Virginia'da Southampton County'de Başlamış ve 50'den fazla Beyaz'ın ve buna misilleme yapan yüzlerce Afrikalı Amerikalı'nın ölümüne ulaşmış siyahinin böyle bir isyandan bahsettik 1849'da bugünse yani bundan 165 yıl önce tarihin ilk büyük hava saldırısı olmuş ilk hava saldırısı büyükçü yok Avusturya Avusturya Macaristan İmparatorluğu pilotsuz insansız hava balonları salmış Venedik Dükalığı'nın Venedik Cumhuriyeti'nin üzerine. Nasıl? İlginç. Sene kaç demiştiniz? Sene 1849. Tam 165. yıl dönümünü idrak etmiş bulunuyoruz bu hava insansız balon saldırılarını. Evet. Köle ayaklanmalarının da epey yıl dönümlerini idrak etmeye de devam ediyoruz. Tarihte de böyle gidiyor zaten. Devam edelim o zaman isterseniz tarihe. Kölelikten işçiyle, işçiliğe de geçmiştiniz. Oradan da kaldığımız yerden e, biz devam edelim. İş cinayetleri Almana 2013'ün e, Bir Umut Yayınları'ndan çıkan İş Cinayetleri Almana 2013'ün 15-22 Ağustos 2013 tarihleri arasındaki tuttu tabloya bakalım. Yine nispeten geçtiğimiz aylara oranla daha az acılı e, bir hafta olduğu söylenebilir geçtiğimiz hafta içerisinde bugünlerin geçtiğimiz yıl içerisindeki bugünlerin 18 işçinin işi başındayken hayatını kaybettiği e, 7 işçinin ise yaralandığı haberi var. Hangi ay bu hangi hafta? 15-22 Ağustos 2013 tarihleri arasında. 15 mi? Evet. Evet, iyi bir haftaymış çünkü Temmuz'da en az 123 işçinin hayatını kaybettiği haberi de var. Evet. Ee, ama iyi bir haber daha var. Ee, meclis bu aralar tatile girmek geleceği gi, gibi bir durum söz konusu. Girdi mi hatta? Ben ben mi karıştırdım? Girdi tabii. Girdi değil mi? Girdi. Ama torba yasa var işte. O torba yasada dönüşünde mi çıkacak torba yasası? Dönüşünde çıkamam o zaman. Ee, o ta onlar tatildeyken bir de tatil yapamayan insanlar var. Bunlara da taşeron işçiler deniliyor. Ee, yeni torba yasada e, Lütfi olunup e, taşeron işçilerin de yıllık Ücretli yıllık izin kullanmalarına dair yeni bir kanunda geçirilecekmiş. Onlar da tatil yapabilecekmiş taşeron işçiler. Evet taşeron işçilerin durumu çok içece sayılmaz. Torba yasa son dakika haberlerinde yeni gelişmeler düzenlemesinde bir kere şey disk Genel Başkanı yani Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Kani Beko'nun Özellikle Soma'da hayatını kaybeden, yaralı olarak kurtulan işçilerin geleceği ve aileleri için ve taşeron işçilerin sosyal hakları gibi madde toplu sözleşme gibi maddelerin yer aldığı torba yasanın çuvala döndüğünü söylemiş. 1 Ekim'de açılacak yeni yasama dönemine kaldı demin ne diyorduk Yaşam odası torba yasadan çıkartılmış. Bu ölüme davetiye demiş. En ilginç olanı bu. Çok tartışmış hatta. Birçoğumuz yaşam odası diye bir kavramı duymamıştık teknoloji gereği ama insanların hayatını, işçilerin hayatının kurtarılabilmesi için en önemli şey oymuş. Ama onu da çıkartmışlar bir Ekim'de. Bu tartışmalar devam edecektir. Evet, yani taşeron işçiliği galiba Türkiye ekonomisinin belki mi? Yani onlar olmasa sizin kirlenen lağımlarınızı zorla kimlere temizleteceksiniz gibi bir durum söz konusu olacak. Mesela İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde taşeron işçi olarak çalışan Zafer Açık Göz oğlu vardı ama artık yok. Yakalandığı karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. 26 yaşında gitti Zafer Açık Göz oğlu. İddia göre geçen yıl çöp torbalarını boşaltırken elindeki enjektör iğnesi eline enjektör innesi batmış. Bu olayı dikkate almayan Zafer Açık Göz oğlu işine devam etmiş. Sonra e, Açık Göz oğlunun amirleri tarafından acil servis bodrum katının e, sularının temizlenmesi görevi verilmiş. E, suları temizleyen Açıkgözoğlu da evine gittiğinde rahatsızlanmış, hastaneye kaldırılmış, enfeksiyon kaptığı belirtilmiş. Hastanede yapılan testlerin ardından hepatit B teşhisi konulmuş kendisine. Doktorlar Açıkgözoğlu'nun karaciğerinin iflas ettiğini söylemişler ve 19 Ağustos 2014'te de ölüm haberi gelmiş Açıkgözoğlu'nun. Evet, Temmuz ayında en az 123 işçi yaşamını yitirdi demiştik. Bu da yaklaşık 31 diyor hafta başına. Evet. Elinize iğne batıyor. Sonra zorla yapmayacağınız işleri yapmak zorunda kalıyorsunuz. Taşeronun işçi olduğunuz ve güven, işçi, güvenliğiniz olmadığı için. Ardından da hastanede kaptığınız e, enfeksiyondan ötürü işinizin başındayken hayatınızı kaybediyorsunuz. akciğer rahatsızlığı gibi bir nedenle. Halbuki onun yerine iş adamı olabilirsiniz mesela. Gayet karlı bir iş. Hiç elinizi, tırnağınızı bir oynatmanıza gerek yok aslında. Mesela yeni bir haber var. Muhtemelen siz onu görmediniz. Bu ıı, üçüncü köprü faaliyetlerinin finansmanı kim tarafından sağlanacağını okudunuz mu? Hayır. Ziraat Bankası liderliğinde altı yerli ve yabancı sermayeli banka tarafından sağlanacağı söyleniyor. Onlar ne yapacaklar? Halk Bank var mı? Yok Ziraat Bankası var şu anda. Yani para dergisindeki habere göre 4,5 milyar avroluk bir finansman sağlanması amaçlanıyormuş. Kredi anlaşmamızın önümüzdeki günlerde açıklayacağız deniliyormuş. Ee, imzalanması da bekleniyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Devlet Bankası'ndan kredi alıyorsunuz. Orada Ziraat Bankası Çiftçilerin Bankası değil mi? Çiftçilerle evet. alakalı olarak konuşuluyor genellikle. Ya da öğrenciyseniz bursunuzu oradan alıyorsunuz. Oradan aldığınız parayı alıyorsunuz. Ardından bunları taşeron işçilere taksim, taşeron şirketlere taksim ediyorsunuz. Projeyi çizdiriyorsunuz ve bu kadar. Ardından koltuğunuza yaslanıyorsunuz. Her şey sizin için gerçekleşiyor. Belli. Çok rahat değil mi? eline de enjektör falan batmıyor, batmıyor çok rahat yani oturduğunuz yerden yapabiliyorsunuz bu devlet desteği koskocaman devlet desteği var ama şöyle bir sorun ortaya çıkıyor madem devletin bu kadar parası varsa böyle işçileri de kullanmak için sadece bir aracı tutmasına mı gerek var aslında onlar da bir taşeron işçi değil mi devletin taşeronu evet öyle devletin taşeronu matruşka bebek gibi taşeron taşeron taşeron taşeron en son eline iğne batan işçi patlıyor her şey evet günün ilk ve tek iyi haberini söyleyeyim ondan sonra Diğer özete geçebiliriz bu durumda. Ee, Başbakan Davutoğlu oldu. Abdullah Gül daha önce açıklamıştı. Eski Dışişleri Bakanı, yani halihazırdaki hazırdaki Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, profesör. Hasta adam ayağa kalktı, kutlu yürüyüşe başladı diyerek teşekkür konuşması yapmış. Erdoğan Cumhurbaşkanı demiş Erdoğan. Hasta adam metaforu neden kullanmış ki? Bilmiyorum. Onu kendisine sorma fırsatı olur mu bilmiyorum ama bugünün iyi haberi işte ve çok yüklü anlamla yüklü, sembollerle yüklü büyük bir konuşma da yapmış. Çok gerekli miydi hasta adam metaforu? Böyle bir aylardır duymuyordum hasta adam metaforunu sonunda Osmanlı, o da ortaya çıktı Osmanlı, yani Osmanlı oraya bankası, bir referans veriyor şey Osmanlı <gülüyor> bankalardan aldım imparatorluğuna Çöken Osmanlı İmparatorluğu'na bir gönderme var. Çok gönderme var zaten. Ölüm öncesi iyilik de bir şey vardır biliyor musunuz? Yani bili muhtemelen biliyorsunuzdur. Ben de soruyorum işte. Ee, öyle durumlar da insanın aklına geliyor ama. Dikkatli olmak lazım. Özellikle bu havalar mı? Evet. Dava arkadaşlarım demiş. Ne davası bu? Kan davası değildir herhalde. Bilmiyorum ben ne daha? Kökü demiş. Ne kökü bu? Köklü bir devlet geleneği demiş. Şunlar mıydı? Soğut Soğut. Ha Soğut. ...kutlu görev demiş... ...kimsenin tereddüdü olmamalıdır... ...büyük restorasyon... ...paralel yapı... ...demokrasi yeni bir evre... ...taçlanma... ...devlet geleneğimiz, milli kültürümüz... ...kıyamete kadar sürecek... ...hak ve adalet arayışı... ...Rabbimiz ve davamız... ...Ak Parti'ye... ...devletimize ve milletimize zeval... ...vermemesi için AK Parti'ye de... ...zeval vermesin... ...devletimizi bak... Işte. Yani kelime tamam. fetret dönemini ne demek fetret çöküş gerileme dönemini kapatarak tekrar inşa. Lale devri de var değil mi? Lale devri de aynı döneme denk geliyor. Paralel devlet ne bileyim ben. Hmm. Ne bileyim yani biraz daha yaşlı olduğunuz için ben de ötürü. <gülüyor> Böyle iyi haberi verdim. Bu... İyi haberin neresindeydi bunun onu kaçırdım ben. E onu bekliyorduk başbakan Bir yeniden fethedeceğiz Türkiye'yi demediniz o kadar eski, o kaldı eski yani. başbakan 17 Aralık tapelerinde geçen Urla villalarında tatil yapmıştı oradan yani sit alanına yapıldığı iddiası ya, tartışma konusu olan Urla villalarında tatil yaptırdığı ortaya çıkmıştı şimdi oradan gelmiş yanında Binali Yıldırım varmış Latif Topbaş ve Hamdi Boyacı vermiş Latif Topbaş da iş adamı işte o eline iğne batmayanlardan Urla'daki villalar ama. için birçok devlet kurumunu usulsüz izne de zorlamış olduğunu da Can Dündar yazmıştı Cumhuriyet gazetesinde villalara uzanan beş telefon neyse oradan çıkmış neyse, ama kırıldım ben açıkçası ee, Abdullah Gül'ün yaptığına da sürpriz bir şekilde açıklanacaktı bu herkesin evet. içerisinde böyle bir heves vardı kim olacak acaba diye böyle bir, önceden yapılan varsayımlar vardı ee, kardeşim Davutoğlu diye çıkma duyduğumuz zaman hepimiz şaşıracaktık ama Abdullah Gül herkesin hevesini kursağında bıraktı. bıraktı evet. O yüzden ben biraz kırgınlık taşıyorum kendisine karşı. Zaten kaç yılda bir oluyor bu? Kaç yılda bir oluyor? bir yıllık ilk defa oluyor değil mi? 5. Yok canım değil, Abdullah Gül'ün seçimi. Abdullah Gül ondan sonra her zaman şimdi de şey. Davutoğlu. Davutoğlu. Gene, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkul da bugün itibariyle Tayyip Erdoğan anayasayı tanımadığını AKP Merkez Yürütme Kurulu'na Başkanlık yaparak Tarafsız olmayacağını göstermiştir Demiş Başbakan hukuk devletine meydan okudu demiş. Epey bir tartışma var tabi Anayasa hukuku, idare hukuku Öğretim üyeleri, akademisyenler ve profesörler De söylemişti Çeşitli biçimlerde Umarım tartışmalı ortamı içeri taşımaz demiş ama böyle bir sorun var tabii. Mesele bu. Dur bunu bitirdik. Bir güzel haber daha var. Tek temennimiz şu olsun. Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığındaki Türkiye'nin Dışişleri kadar kötü olmaz inşallah Türkiye'nin İçişleri kendi başbakanlığı sırasında. Kötü müydü ki? Dışişleri mi? Hmm. Kaç tane yayın yasağı var? Tek konuda aç açacağım şimdi ağzımı. Nereden tutsanız başka bir yayın yasağına çarpacak şimdi. Daha iyi bir haberle ikinci iyi haberinde de veririm Yo, ama fazla siz... vermem. Ee, İmam Hatip okullarının sayısı %73 artmış. Bilal'in dediği gibi yaptılar diyor. Milli eğitime İmam Hatip'lerin sayısını artırın diye talimat veren Bilal Erdoğan kim o? Cumhurbaşkanı'nın oğlu sözleri gerçek oldu diyor Ayfer Çalıkırın haberi de taraf gazetesinde İmam hatiplerin sayısı... ...yüzde yetmiş üç artmış. Nasıl? Bu ne manaya geliyor? Dava. Dava anlamına Okulda geliyor. Okulda dava mı olur? Her şeyde... Da, dava. Yeni başbakan... ...dava adıyla açıkladı. Daha ne olacak? Yani... Çözüm süreci paralel yapıyla mücadelede Ahmet Davutoğlu'nun yanında olacağını da söylemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet o zaman ben de bir iyi haber vereyim ama bu iyi haberim çocuk yuvası sahipleri ve e, komutanlar için e, Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu da Türkiye'nin yeni first lady'si, Sare Davutoğlu'nun üyesi olduğu e, daha doğrusu kendisinin de e, Kürtaş karşıtı e, karşı çalışmaları ile biliniyormuş. Hayat ve Sağlık Sosyal Hizmetler Vakfı kendisinin de üyesi olduğu bu vakıf kar e, Kürtaş karşıtı çalışmalar yapıyormuş diye dönmedi kusura bakmayın. Niye bakmayayım. sevmiyormuş Kürtacı? Bilmiyorum işte e, yaşam hakkı Kürtaş projesinde e, Sare Davutoğlu aktif görev almış görev almış vakıf 2006'da kamu yararına çalışan Kuruluşlar arasında yer almış ve vergi muafiyeti tanınmış kendilerine. Güzel. Dörtte çocukları varmış anlamışsınızdır neden Kürtaş? E, Bak e, dört aldıkta. işareti yapıyorum. Gördüğünüz üzere e, komutanlar ve çocuk yuvası sahipleri artık sevinebilirler. Evet. Bol bol müşteri geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye'nin her yerini sorun kuşağına haline getirdiğini söylemiş. Büyük Orta Doğu projesinin Türkiye cuntası kurulmuştur diyor halkların demokrasi partisi eş başkanı Kürtçü'den de Ahmet Davutoğlu konusunda bir yorum hükümdar sadrazam atadı demiş cülus vaziyeti var şimdi bu bu kadar iyi haber yeter aslında Şimdi bundan sonra meselelere şöyle bakacağız Bugün. Tüm özeti barbarlık çağına giren insanlıktan bahsedeceğiz. Hadi bakalım. Yani IŞİD katliamları var. Acayip IŞİD katliamları var. Hem tek tek hem kafa keserek falan hem de Türkmen. Mesela Halep'te Türkmen katliamı haber var. Ve IŞİD'in 21. yüzyılda yeri yoktur diyen bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama var. James Fowley'in terör örgüt tarafından infazından dolayı dünya dehşete düştü demiş. Işit kanserini ortadan kaldırmak için ortak çaba gösterelim demiş. Bu işit ile ilgili çok önemli gelişmeler. Bir ikinci ıı, şey hemen söyledi. eğer böyle şey arıyorsanız damardan denir ya. Damardan nasıl hiç sevmiyorum bu cümleyi damardan değil de en saf böyle kötü haberlerden bir tane sanayi benim elimde var isterseniz siz devam edin. Işit ilgili mi? Değil. Bu Afrika. Ee, siz işitte devam edin ben Afrikayı. Ben Afrika IŞİD gibi bir şey yok ben de işitten çıkıyorum şimdi daha sonra döner miz biz bilmiyorum ama yeni videoda Ferguson'dan geliyor Saint Louis'te. evet. İnanılmaz bir barbarlık örneği var ve polisin yaptığı bütün açıklamaların yalan olduğu ortaya çıktı. Resmen sokağın ortasında bir vatandaşını öldürdü polis. 6 kurşunla 20 saniye içinde öldürüyor. Bir barbarlık, işit gibi bir şey. Ve yeni video çıktı. Yani videodan açıkça görülüyor. Guardian'dan ve başka yerlerde, Huffington Post'tan. Arabadan iniyorlar ve ateş etmeye başlıyorlar evet. durdururken. Ve polis halbuki şöyle açıklama yapıyordu. Tabi siyahi olduğunu söylememe bile lüzum yok artık bu durumda. 25 yaşındaki Kajiyem'e Paol elinde bıçak vardı. Polislerin üstüne geldi. Dün okuduk hatta. Şahıs evet. geldi yaklaştı. Tesissiz hale getirdik. Etkisiz hale getirdik falan diyordu ya polis. Doğru değilmiş. Polisi yetkilisinin Chan, Sam Dotson'un söyledikleri. Hatta overhand grip diye bir terim kullanmış. Yani bıçağı. ...kaldırdı, yukarıdan aşağı... ...saplamaya çalıştı... ...şekli de da... yorumlanacak. Tümünü külleyen yalan olduğu ortaya çıktı... ...çünkü bir birçok video var... ...ama bir tanesi doğrudan olayı gösteriyor. Doğrudan olayı gösteriyor ve... Evet. ...biraz ajite bir... ...delikanlı ama iki eli de... ...yanda... ...ve böyle hafif dolaşırken... ...polis şeyleri geliyor... ...ve inanılmaz bir şey yani patır kütür gö seyretmemek istedim birdenbire ama yapılacak bir şey yoktu. Yani eğer Amerika'da yaşıyorsanız bu olay herkesin başına gelebilir. Biraz alkol almış olabilirsiniz ya da uyuşturucunun etkisinde olabilirsiniz ve yok sokakta yürürken bir anda önünüz kesildiği zaman ne söylediğinizi anlamıyor da olabilirsiniz. Herkesin değil. Beyazdan daha düşük ihtimal. Onların kanında başka bir şey mi var bu alkole evet. bir şeye karşı? Ya da evet. bunların dışında da bir şey olabilir sadece umursamaya da olabilirsiniz polisi ama umursamadığınız için öldürülmeniz gibi bir durum söz konusu mu söz konusu olduğu zaman da işte Amerika Birleşik Devletleri'nin şu andaki halinden bahsedebiliriz. Evet Huffington Post'tan Zack Carter'da zaten şey demiş gazeteci hiçbir izahı tevhir götürmez demiş St. Louis polisi bu videoyu üstelik kendisi yayınladı galiba. Öldürdüler sadece tak diye öldürdüler diyor 20 saniye sürmüş Tim Dickinson'dan da bir bilgi var gazeteci 20 saniye sürdü diyor 3.5 saniyesi de zaten mermilerin sıkılmasıydı diyor hakikaten insan yani bir muazzam bir barbarlık tamamen silahsız 25 yaşında bir delikanlı Saint Louis polisi tarafından kurşuna diliyor sokağın ortasında. Peki sen şeyi biliyor musun? Öldürülen Michael Brown'un Brown'un ee, cesedine ne yapıldığını biliyor musun? Öldürdükten sonra. Hani sigar kutusu çalmışken öldürüldü diye. Ya. Yani eğer Türkiye'deki gibi ise üzerindeki eşyalar balistik incelemeye tabi olmasın diye çalınmaya çalışılmıştır kimliği belirçiz kişiler tarafından. En az dört saat sokağın ortasında bırakılmış. İbret hali misin? E, herhalde. Evet, o da zaman bu da, bu da IŞİD gibi bir durum, mantıklı ve şey. Sen ne diyordun? Ben diyordum ki, Ebola salgını ile bağlantılı olarak Batı Afrika ülkelerinde açlık sorununun da arttığından bahsediliyor yeni bir haber olarak. Dünya Açlıkla Mücadele Örgütü, Almanya merkezli örgüt böyle bir açıklama yapmış. Örgütün Liberya koordinatörü Asya Hanan'la Perşembe günü yaptığı açıklamasında salgının yaygın olduğu ülkelerde tarım ve ticaretinde sekliye uğraması nedeniyle. Gıda ürünlerinde de kıtlık yaşanmaya başladığını söylemiş. Evet. Ülkeyi kapattılar çünkü karantinaya aldılar. Evet karantinaya aldılar bütünüyle evet bu da bu da işin benzetmesi yapamayacağım ama bu da kara veba günleri gibi çok eski çağlardan geçiyor. Yüz bin kişiye bir ya da iki, kişi, iki doktor düştü ülkelerden bahsediyoruz aynı zamanda. Daha da az herhalde son, son, durum, haberinde bunu söylüyorlar. Evet, son durumda daha da az. Toplamda 2473 hastadan 1350'si hayatını kaybetmiş. Olabilir evet içinde. en az ve, e, ve bütçe tümüyle kapalıymış Liberya'daki e, bütün evet. sağlık kuruluşları, hastaneler, revirler filan. Ve e, isyan etmiş halk. Yani tedavi de edilmiyor hiçbir şey yapılmıyor diye polis ne yapmış? Ne yapmış? isyan eden halka mı? Ha yani onu soruyorum. Ne yapmış? Yani kurşun. Evet. Yani. Ben yani de soruyorum niye soruyorsunuz niye soruyorsunuz. Evet. Ve yani hem göz yaşartıcı gaz bombaları atmış hem de kurşun sıkmış. Ölü var mı yok mu bilinmiyor. O 17 kaçan hastada bulunmuş ve hastaneye yerleştirilmiş ama bakacak doktor yok. Tümüyle hastaneler tamamı sağlık sistemi çökmüş durumda. Gıda sistemi de buna bağlı olarak çöküyormuş. Evet. Verdiğin o 1350 rakamı da şimdiye kadar görülmüş bütün daha önceki ebola salgınlarının toplamından daha fazlaymış. Bunu evet. da geçelim. Bunu Çok da geçelim hızlı. ama sadece şey de yok. Onu da bahsedeyim. Güzel bir haber yakalamış Bahadır Özgür. Radikal gazetesinin internet sitesinden. Radikal'in internet sitesinden. Gazete yok artık. Gıda fiyatları 2008'deki kriz yılından bu yana en yüksek seviyedeymiş Sadece Liberya'da değil bu gıda krizi aynı zamanda Türkiye'de de kapıda olduğunu söyleyebiliriz Son bir yılda ücretlere yapılan ortalama %10 zam ile ancak bulgurdaki fiyat artışı yakalay yakalayabilmiş Diğerlerinde fiyat artışı yakalanamamış Yani şöyle şeylerden bahsediyor Bir yıllık %92 zam 5 yıllık %207 zamlık bir oranı var kuru kayısının Evet. Mesela fındığın bir yılda yüzde 65 zamlandığı, beş yılda yüzde 15 zamlandığından bahsediliyor. Tereyağı yüzde 27 yıllık, yüzde beş yıllık ise yüzde 84. Çok e, bu bu yüksek oranlar var ve bu zamlara rağmen ürünün olmadığını söylenmesine rağmen, krizden beri en kötü yıl olmasına rağmen bu sefer zamlı ürünleri Olmayan ürünleri Rusya pazarına doğru açmaya başlayacakmış. Evet. Muhtemelen orada da Rusya'da da fakirler, fukaralar yemeyeceklerdir. Ne münasebet. Kadirov ve esas arkadaşları Putin'le beraber oturacaklardır bir masanın başına. Bütün Türkiye'den giden kuru kayısı, sucuk, şehriye, makarna ne varsa hepsini yiyecektir diye gözümün önüne geliyor şu anda. Evet, barbarlık seanslarına devam ediyoruz. İki tane son derece e, önemli haberim daha var. Yani şeyi söylemiştim değil mi? IŞİD'in e, Türkmen katliamı gerçekleştirdiği yeni ortaya çıktı. Yani bu Halep'te birçok köy ve kasabayı ele geçirmişti. Türkmen köylerinde yüzlerce masum sivili. Hunharca katletti, kafalarını keserek infaz ettiği çok sayıda Türkmenin cesedini halka korku saçmak amacıyla sokaklarda beklettiğini de söyledik. Bundan sonra bir başka şiddetten hiçbir farkı olmayan, daha, hatta daha kötü olan bir şeyi söyleyeyim. İsrail saldırısı Gazze'ye devam etti ve askeri kampanya çocukların üzerinde 467 çocuk öldü Temmuz'dan beri 6 haftadır. Bu daha önceki 2 gazede olan 2 çatışmadan toplamından daha fazla Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 3 bin çocuk yaralanmış. 3 bin çocuğun yaralanmasından bahsettik. Bini ömür boyu sakat kalacakmış. Bin çocuk ömür boyu. Bu şeylerden di, fiziki sakatlıklardan bahsediyorum. 373 bin çocuğun doğrudan ve özel psikosyolojik şeye yola, yardıma ihtiyaçları olduğu ortaya çıkmış ve ayrıca Gazze çocuklarının eğitimi de 25 okulun tamamen yok olması dolayısıyla tahrip edilmesi dolayısıyla okuyacak okuyacak yerleri de yokmuş ve şunu da söylüyor IŞİD vaziyetleri benzetmeleri yaparken çok önemli tabi Mesela Maha diye genç bir, 14 yaşında, yok adı Maha değildi, şimdi bulamadım. Yani şeyin bir, UNESCO'nun, UNICEF'in pardon, bir, Birleşmiş Milletler'in temsilcisi Pernell Ironside ile konuşmuşlar. Rezan diye 14 yaşında bir kız çocuğu. Hmm, tanışmış gayet iyi aileden gelen hoş bir kız diyor akıllı ben artık ölmek istiyorum demiş yani yaşamak yaşam bundan kurtulmuş olmaktan memnun değilim demiş çünkü çocukların herhangi bir gelecek ihtimali geleceğe umutla bakma ihtimali kalmamış ne eğitim ne başka bir şey ve bina 18 bin bina yıkılmış durumda ne kadar zamanda inşa edilecek ...inşa edilebileceği hesaplanıyor biliyor musun? 18 yılda. Ve çocuk... ...1,5 milyon... ...şeyin... ...temiz suya ihtiyacı var. Yani orta çağın... Falan çok ötesinde bir durum var. Evet, evet. Ve suları ta tamir edecek olan... tesisat tamir edecek olan teknisyenlerin... ...8'i zaten görev yaparken... ...öldürüldü. Ve analarını, babalarını kaybedenlerin Sadece bunu tamir etmeleri imkanı yok zaten Ancak tekrardan öğrenebilirler yaşamayı Birlikte yaşamayı öğrenebilmeleri söz konusu 1 milyon kişi Gazze'de 18 yaşın altındaymış Yani uluslararası camianın adalet ve değişim getirmesi lazım Ama yani şey var. Yani evet. Devam edeceğiz diyor. Netanyahu. Kesinlikle vurmaya devam edeceğiz diyor. Bu arada da Hamas'tan İstanbul'da da yapılmış bir itiraf var. Gazze saldırılarına gerekçe yaptı. İsrail'in 3 İsrail'li gencin öldürülmesiyle ilgili e, Türkiye'de yaşayan Hamas liderlerinden Salih El Aruri 3 genci kaçırdıklarını itiraf etmiş Hamas bunu reddetmişti daha önce. Dün İstanbul'daki Dünya Müslümanlar Birliği toplantısında böyle bir şey yapmış. Ama Benjamin Netanyahu'da zaten biz sürekli bir kampanyadan bahsediyoruz. Artık bu durdurulamaz diyor. Sonuna kadar yani bitmemiştir. Neydi? Koruyucu uçurum muydu neydi adı? Evet. Koruyucu kenar ya da bu operasyon bitmedi. Bir dakika için bile bitmedi. Devam edecek diyor. Dün zaten üç önemli Hamas komutanını öldürdükleri de söylenmiş. Bu arada, şey soracağım ben. Ee, bu komutanların yanı sıra da birçok kadın ve çocuk hamile kadınlar ve çocuklar da ölüyor. Yani tarih kitapları yazacak mıdır şey ismini Netanyahu hükümetinin mesela Bağdat yakan Moğolların ya da Atila'nın Hun İmparatoru Atilla'nın yanına yazacak mıdır? Ya da Nazi İmparator, Nazi e, Almanyasının yanında olacak mıdır? Ya da Kamboçya'nın Pol Pot'u da olabilir bunun yanında. Bilmiyorum. Hepsi, mi? hepsi IŞİD'den bu kadar daha basit kötü. Peki başka bir şey daha söyleyeceğim. Bu kadar basit olamaz ya. Biraz Son önce haberi... saydığınız insanların çoğu çocuktu. Farkında mısınız? Ölü sayılarındaki verdiğiniz rakamları. Bir milyon çocuktan bahsediyoruz. Hepsi travma milyon. altında. 343 bin çocuğun travması. Yani bu ıı, tasavvur edilebilecek bir şey değil aslında durum. Ama IŞİD kadar kötü. Belki de ondan da kötü. Başka bir şey daha söyleyeyim. Tarihçi Ümit Kurt ve gazeteci Alever'in Paris'teki Nubaryan Kütüphanesi'ndeki araştırmalar sırasında bugüne kadar hiç yayınlanmamış bir belgeye ulaştılar. Agos gazetesinin bugünkü manşet haberi. Bu feryat 100 yıldır duyulmayı bekliyor diyor. Yani 200 binden fazla Ermeni'nin katledildiğini gösteren bir rapor 100 yıl sonra ortaya çıkmış. Ve şöyle şeyler var. Detayına birazdan girmek zorunda da kalabiliriz. Çocuk, genç kız ve genç kadınlar caniler tarafından kaçırılmış erkekler. Ama katledilmiş. Erkekleri kadınlardan ve çocuklardan ayırmışlar. Bu durumdan kaçmayı başaranlar yollarda öldürülmüş. Konvoylara refakat eden jandarma... Artı 18 yayın kusura bakmayın. Onları 1 iki gün yürüttükten sonra bir su kaynağı etrafında yanında durduruyor ama su içmelerini engelliyorlarmış. Çöl şartlarından bahsediyoruz. Suya kavuşma izni elde etmenin bir bedeli vermiş. Bilmem kaç tane bakire ya da genç kızın kendilerine teslim edilmesiymiş. Bu korkunç yöntem sistematik bir şekilde uygulandı diyor. Toplu tecavüzler var. Her kadın bir Müslüman tarafından götürülmedikçe ya da satılıp kaderi belli olmadıkça her kadın toplu tecavüzün muhtemel kurbanıdır diyor. Bir de kutsal ve bereketli topraklar olarak nitelendiriliyorlar içinde yaşadığımız yerler ya, ben de onu anlamıyorum. Neresine dokunsanız bir pislik çıkıyor neresine dokunsanız bir kan akıyor. Yani şiddetten bahsederken işte cariye kıldığı herkesi kadınları pazarda sattığı şu fiyata deniyor işte burada da İttihat ve Terakki döneminde Zabel Esayan tarafından kaleme alınmış Paris konferansında Ermeni delegasyonunu temsil eden Bogos Nubar Paşa'ya sunulan on bir sayfalık bir rapor. Bunlarda ortaya çıkanlar, ortaya çıkmayanların arasında kim bilir daha neler neler var. Evet, böyle işte. Sonuncuyu da söylüyorum. Bu yarım saat için bana yetti diyebilirim. Çok mu kötü? Evet çok kötü. Işitten kötü bu da. Van'ın Çatak ilçesi Görentaş bölgesinde 1998'de çıkan çatışmalarda öldürülen 26 PKK'lıya ait olduğu iddia edilen toplu mezar mahkeme kararıyla açılmış toplu mezar ve çıkarılan kemikler uzmanlar tarafından toplanmış. Fotoğrafları da var. Bu kemik davada Türkiye'de ilk. İşte böyle. Açık gaste. 50 years of assault on palestinian rights i think they're the most terrorized or at least with the iraqi people they're the most terrorized people on earth and have been for so many years practically every palestinian lives in constant harassment threat of violence humiliation been that way for a long long time هابي مين هابي مين هابي مين علي قاضي من بادي حلمك انقل فوق معنى قليح حلمك لقالية تصير بالمقابرة اكترية ديمقراطية والله انكم ناسية من كثر مقتصدوا نفس العربية هبلت ولدت ولد اسمه عمليا متجارية وهنا ديتنا رهبية يعني ضربني وباكيت سبعتني واشتكيت لما ذكرتك انك بدين مصيد وحكيت ما كنتوا بتخلوا لابد صغاري المحجار مالهمش اهل هيضبوهم بالضار ايش كنه نسيت انه ستحق ضب الاهل تحفل شاره علا لما رهابي من هابي انا رهابي كيف هب ونعيش ببلادي ما كلني وانا عايش في بلادي ليش ارماني عشان دمي مش عادي حامي عشان رافع راسي وارض بلادي قاتلوا حبايبي انا لحالي اهلي تشردوا وحضل انادي انا مش ضد السلام السلام ضدي علي بضويدي وراسي بده يمحي واللي بحكي كلمة بشد وراها همه بيكون زلمة تعملوا منه رمي وين انتو لسه عم تخبئوا صار له قد شتلتو قد شدمتو وما يا سبب كواد بيتنبش كوار ضينا بيختفوا انا من انتو, انتو بترط دلا احنا كبرنا من كبر فوسع في دائع ملته منه اجرامي وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي من ارهابي؟ أنا ارهابي مين رابي وانا عايش ببلادي مين رابي انت رابي ما كل وانا عايش ببلادي انت بتبطل ارهابي لما مقدوم عائلات مشردات اطفال لا لما مين الهابي مين الهابي مين الهابي مين الهابي مين الهابي 200 Min İrhali kim terörist dam grubundan hip hop grubu Filistinli ondan dinledik neden teröristim umursamaz oldu, olmadığım için mi öfkeliyim çünkü başım yukarıda yürürüm toprağımı korumaya mı çalışıyorum sevdiklerimi öldürdüler şimdi yalnızım ailem dağıldı ama haykırmaya devam edeceğim barışa karşı değilim barış bana karşı beni ortadan kaldırmak kökenimi silmek istiyor İtiraz etmeye cüret edeni, cesaretini toplayıp sesini yükselteni gaddarlaştırıp perişan ediyorsun. Lanet olası sen kim oluyorsun? Bütün bu öldürdüğün insanlara bak, yetim bıraktığın çocuklara. Analarımız ağlıyor, babalarımız inliyor. Topraklarımız soyuldu, sana kim olduğunu söylüyorum. Sen zevk düşkünlüğü içinde, biz yoksullukta büyüdük. Sen geniş evlerde, biz sığınaklarda. Yolunu kaybedeni suçluya dönüştürdün. Şimdi sen terörist, bana terörist demeye mi cüret ediyorsun? Ne zaman beni terörist olarak görmeyeceksin? Bir yanağıma vurduğunda tekrar vur diye öbürünü çevirdiğimde mi? Bana vurana teşekkür etmemi mi bekliyorsun? Beni nasıl istediğini söyle. Dizlerimin üstünde, ellerim bağlı. Yerde sürünüp çürüyen bedenleri koklarken, yıkılmış evler, kaybolmuş aile, öksüzler. Kelepçeli özgürlük, sen öldür, mezarları biz kazalım. Sabrımız var, acımıza katlanırız. Yeter ki sen barış içinde yaşa, bizim acımız sayılmaz. Bizim kanımız köpeklerin kanı, daha bile aşağılık, çünkü insanlar köpekleri umursar. Bizim kanımız köpeklerinkinden ucuz. Hayır, benim kanım ucuz değil ve kendimi koruyacağım, bana terörist desen de Kim terörist? Kim terörist? Sen teröristsin diyor Dam grubu. Yani yüz binlerce çocuğun da öksüz kaldığında bahsediyor ortalık feci bir halde. Doğrusu barbarlık çağı'nın tam bir girişindeyiz. Yani da, daha ilk yarım saat 35 dakika içinde e, şeyden başlayıp Gazze'den. Ya da oradan değil aslında Ferguson'dan başlayıp Amerika Birleşik Devletleri'ni oradan Haleb'e oradan Gazze oradan da 1915'te Anadolu topraklarına giden bir barbarlık ve zalimlik örneklerinin pek çok örneğini şey yaptık. Amerika'da şimdi bir yalnız Zenci Baharı'ndan bahsediliyor, onu da söyleyelim. Önemli aslında, çok ciddi çocukların da işin içine katıldığı büyük bir ayaklanmanın ipuçlarına rastlanıyor. Şey de oraya gitmiş Adalet Bakanı Eric Holder, kendisi de siyahi, ben de böyle şeylerle çok karşılaşmıştım baktı zamanında diyor biz ortalığı sakinleştirici bir etki yaratabilirim diyor federal ciddi bir soruşturma yapılırsa bu çok yetkili ve etkili kişiler tarafından insanlara bir derece güvende sağlayabiliriz diyor federal hükümetleri tarafından şey tatilden döndü mü Martaz Benyardan Obama siz dönmediğini söylüyorsunuz ama ben döndüğüne dair Türkiye'deki medya organlarından bir şeyler okumuştum Yanılıyorsun. Dönmedi çünkü. Takip ediyorum kendisi. Ben herkesin tatilini takip ediyorum. Şey Türk döndü. medyasının yalancısının her zaman olduğu gibi. Evet. Marathas Wynnear'da evet. arada bir çıkıyor ama orada. Bir işi hakkında konuşuyor. Bir işi hakkında konuşuyor. Sonra, Sonra tatile devam ediyor. Öyle. Şey döndü ama Cameron. O İngiliz aksanıyla konuşan Britanya aksanıyla konuşan kelle kesicisini duyunca biraz Döneyim bari demiş. Tatilde bitmek üzereydi zaten. Londra'nın tam ortasından çıktığı söyleniyor bu kişinin. Arama, arama çalışmaları da devam ediyormuş da yani o kadar fazla kanlı olay oluyor ki İsrail şey hem e, Filistin hocam. topraklarında hem Suriye topraklarında hem de Irak topraklarında. Bu olayları sadece bir kişinin üzerinden hesabını çözmeye çalışmak da klasik batı uygarlığı şeyden, e, Yaklaşımından, yaklaşımdan bir birisi olsa sonu. ve Yani Van'ı da unutmayalım tabi. 26 mezarın toplu mezardan çıkan kemikleri de. Yani Van demişken dün de bir asker öldürüldü Van'da. E, kimliği belirsiz kişiler deniliyor ama e, PKK militanları olduğu da söyleniyor. Bir askerde yaralanmış bir teğmen. Yeni mezun olmuş bir Teymen ölmüş. Evet fotoğrafını gördüm çok güzel bir çocuk. Evet ve sor şu soru sordu. Adı oldu. neydi? Var mı sende adı? Onda. As ne astı? Onu bulayım yazmıştım. Ha, Emre As özür dilerim. Emre As Tokat'ın Zile İlçesi'nin nüfusuna kayıtlı. Emre As olduğu söyleniyor. hayatını Bu saldırıda hayatını kaybeden askerin. Ee, ve şöyle bir soru var. Orada iki şehidimiz var. Bunun hesabını kim verecek diye sorulmuş. Size kim sormuş olabilir bu soruyu? Hatta ben sizin gibi kuru kuru da sormayayım bu soruyu. Karşılığında ufak bir ödül de vereyim. Eğer soruyu doğru cevaplarsanız eh, Ahmet Davutoğlu ile bir kahvaltı ayarlamaya çalışırım sizinle. <gülüyor> Bilemezsiniz. Yanlış cevap verirseniz de artık Oral Çalışlar'la bir akşam yemeği. <gülüyor> Tahmininizi alayım. Bir daha soruyu alayım. Burada soruları ben sorardım evet, ama, ama artık bu işler yok. karıştı. Evet, evet. Orada... Burada ihtilal mi oldu yoksa? Estağfurullah canım ne, ne ihtilal? Orada iki şehidimiz var. Kim bunun hesabını verecek diye sormuş soruyu soran kişi. Başbakan. Değil ama yaklaştınız. Cumhurbaşkanı. Biraz daha aşağıya. Dışişleri Bakanı. Biraz daha içeri. İçişleri Bakanı. Evet İçişleri Bakanı Efkan'ı hala sormuş bu soruyu. Çok, çok zorlanma, zorlandım ama gene de kahvaltı hak ettim değil mi? Orada kahvaltı sofrasında inanılmaz şeyler gördüm ben. Yani o klasik artık. Yani eski bir fotoğraf klasik aslında. Yani o klasik bir fotoğraftır. Yüz... Ahmet Davutoğlu dediğiniz zaman sizin aklınıza gelmiyor mu o kahvaltı sofrası? Hayır. Öyle miydi? 129.352 tane filan tabak vardı orada bir sofranın üzerinde. Sam sayamadım ama. 23 çeşit, çeşit farklı yemek kabısı görebiliriz orada mesela. 4 farklı Hangi çeşit zeytin 23? var. Ha? Hangi 23? Yani bin bu bu bin fotoğrafın 23. ortaya çıktığı dönemlerde de Suriyeli mültecilerin yemek bulma kaygısıyla alakalı şeylerden de bahsediliyor muydu? Ben yanlış hatırlıyorum. Neyse onu bakmak lazım. Aynı zamanda İçişleri Bakanı Efkan Hala çok basit bir olay olarak nitelendirmiş bu Lice'deki heykel e, yıkım olayını. Toplamda 3 kişi hayatını kaybetti. Demiş ki mesela orada bir heykel fiberglass maddeden yapılmış basit bir heykel yani basit bir heykeli servis eden yazan gazetelere bakın. Ertesi gün neler olmuş Türkiye'de? Vaveyle Vaveyla'yı Vaveyla. Vav Vaveyla ne demek? Gürültü patırdı yani. Vaveyla'yı Vaveyla koparanlar ve Türkiye'de bu sürecin baltalamasını iş birliğine bakın demişler. Onlar eğer bu sorun devam ederse Oradan besleniyorlar diye konuşmuş ama bence biraz medyanın hakkı neymiş. Bu olayın sonrasında bir ulusalcı basın haricinde gazetelerde bu olayı goyunu yapan çok fazla e, gazete şey medyaya rastlayabilmek mümkün değildi. Evet. Va veyla oh ne ala, ne Basit Beyglasmat'te Basit bir heykelin Va veyla ile koparılmasıyla bu işten beslenenler demiş. Basit bir işlenmiş bu zaten. Böyle ufak basit Beylan yüzünden 3 kişi hayatını kaybetti. Evet, Bir heykel, evet. basit bir heykel <gülüyor> yüzünden. Aslında haklı da. Basit bir heykel yüzünden 3 kişi hayatını kaybetti ya. Evet. Üstelik fiberglas. Mermerden bronzdan filan olsa anlayacağım. O <gülüyor> sürditenin doruk noktası aslında. Bu arada şey meselesi var. Süleyman Şah. 49 rehininin serbest bırakılması karşılığında Türkiye'nin yurt dışındaki tek toprağı olan Osman Gazi'nin dedesi. Süleyman Şah'ın yattığı türbeyi ışı ile bırakma kararı alan hükümet diye geçiyordu dünkü taraf gazetesinin haberi. Ne olmuş şimdi? Ya, hükümetten yapılmış bir açıklama var. Ne deniyordu? Çok ayıplamışlar. Çok ayıplamışlar. Evet, ya, haberi yalanlamaya çalışmış. Ama dışları. yani çok Ama profesyonel pek de olmamış yalanlayamadı, yani. Yalanlayamadı evet. Süleyman Şah bilgisinin köşkte olduğunu belirtmişler toplantıda. Oradan sızmış olabileceğinde uzlaşılmış. Çok acayip bir haber yani bu da. Yani eğer böyle bir şey gerçekten asparagas bir durum olsaydı, klasik Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin yaptığı üslupla siz ne yapıyorsunuz şeklinde yapılan bir propagandaya gidilebilirdi. Ama öyle gidilmeyebilir. Sorumsuzluk örneği bu derinde. Evet işte evet. bunu demeye çalışıyordum. Öyle, öyle Bu açıklama yapıldı. Yani bu da pazarlığın doğrulanmış olduğu anlamına geldiğini <gülüyor> yazıyor bugünkü gazetede. Haber takibi yapan Hüseyin Özay da taraf gazetesinde. Dışişleri Bakanlığı şöyle demiş 21 Ağustos. Bugün bazı basın yayın organlarında Musul Başkonsolosluğumuz personelin rehin alınması konusunda ortaya atılan asılsız iddialar büyük bir sorumsuzluk örneğidir. Asılsız demişler ama. Demişler. Evet. Böylesine hassas bir konuda gazetecilik ve basın ahlakına uygun hareket edilmeli mesnetsiz, spekülatif ve sorumsuzca yayınla kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi filan feş diyor. Fakat peş peşe toplantılar yapılmış Dışişleri Bakanlığı'nda. Kim olabilir diye sızdıran yani bilginin köşkte olduğunun öğrenilmesi üzerine haberin köşkten sızdırılmış olabileceği iddiaları ortaya atılmış. Ne? Ne köşkü bu? Başbakanlık köşkü mü? Cumhurbaşkanlığı köşkü mü? Kaptağın köşkü. <gülüyor> tatilde mi o da? <gülüyor> Doğru tatilde. Evet. Ama nereden sızdırılmış olabilir ki bu? Rehinelerin yakınları dıştır bakanın adeta ablukaya almış. Ve nasıl bir açıklama yapalım, nasıl yapalım konusunda görüş birliğine varılamadığı için açıklamada geciktikçe gecikmiş. Ve sonuç olarak olayı muğlak ifadelerle kınayalım. Diğer gazetelerin konunun üstüne gitmemesi için açıklama yapalım. Basına da gözdağı verelim demişler. Bu, bunu da mı duymuşlar. Çekmiş. Taraf de her şeyi duyuyor ya. bu, evet. bu da, Bunun da duyabildiklerine göre gerçekten bir sızıntı var demektir. Ya da hayal gücü epey kuvvetli demektir Taraf gazetesinin. Ama şu anda şöyle kafam karıştı benim. Köşkten sızdırıldı deniyor da hangi köşkten sızdırıldı bu şu anda... Erdoğan hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan değil mi? Evet. O zaman Cumhurbaşkanlığı köşkünden şimdi, mi sızdırıldı yoksa Başbakanlık köşkünden mi sızdırıldı? Şimdi bir dakika iki Cumhurbaşkanı ve iki Başbakan var. İki Cumhurbaşkanı, iki, bir de Davutoğlu var. Evet. Abdullah Gül bırakmadı mı? Hayır. E, veda konuşması yaptı. Yaptı ama resmen görevi. Oldu. Yok mu? resmen bırakmadı Allah tabii ki o bir resmi şeyle cülusla olur. O zaman işler biraz Şu değişir. Şu anda iki cumhurbaşkanı iki de başbakan. Resmi var. bir ziyaret yapıldığını düşünsenize iki cumhurbaşkanı iki başbakanla bir ülkenin ziyaretini gerçekleştiren yurt dışından gelen temsilcisinin kafalarını nasıl karışacağını düşün. el sıkmaya çalışıyorlar. Protokolde herkesin elini sırayla sıkmanız gerekiyor ya böyle eller karışıyor belir. Bir şeyler oluyor. İlginç olabilir. beşik gibi. Bence bu şansı kaçırmasınlar <gülüyor> yurt dışındaki temsilciliklerden gelen diplomatlar. Kolay kolay bulunabilecek bir dönem değil. Evet evet eğlenceli bir yani eğlenceli tek tarafı böyle olabilmesi bu arada da Zaman Gazetesi'nden de ilginç bir haber var. Validen gazetecilere muhbirlik çağrısı balıkesir valisi Ahmet Turhan kişiler hüküm giymeden hükümlüymüş demek farklı sonuçlar doğuracak ama diye başlamış çok ciddi boyutta yani yüzlerce diyebileceğim yetkili görevden alındı yeri değişti demiş. E, muhbirlik neymiş? E, paralel yapıyla ilgili bilgi ve belge getirin demiş gazeteci. Hiç de getirmiyordur gazeteciler de getirecek olanlardı Kardeşimiz Davutoğlu vaziyetleri var. 11 yıl sonra başbakan değişti. Şu anda iki başbakan iki Cumhurbaşkanı yola devam ediyoruz. Ve e, önümüz, arkamız, sağımız, solumuz sobelenmiş vaziyette. Her taraf vahşet, dehşet e, ve kara veba. Gaflet unutmayın. Gaflet evet. 635 gün dipsiz soğuk kuyularda direndikten sonra öldürüldü diyor. Ajans France Press foto muhabiri Bülent Kılıç. IŞİD'in boğazını keserek öldürdüğü Amerikalı gazeteci James Foley anlatmış arkadaşıymış ve bir de şeyi de söyleyelim hemen hava su durumlarını da verelim ve bu işi bitirelim. Brezilya'da da bu arada Ekim'de seçim var ve devlet başkanlığı için Marina Silva da devreye girdi. Onu da belirtmemiz lazım. Önemli bir durumu Eski çevre bakanıydı. Şey ölünce sosyal demokrat partinin temsilcisi Campos 49 yaşında özel jetle Santos'ta düşüp kazadan kurtulan olmayınca böyle bir durum var. ilginç aslında Marina Silva yakından takip ettiğimiz bir çok esaslı eski çevre yani Chico Mendes gibi çok önemli bir iklim mücadelecisinin yanında yetişmiş biriydi ve istifa etmişti bu hükümet. Lula hükümeti ormanları korumak koruyamıyor diye falan. Bakalım ne olacak? İlginç bir şey var. Onu da söyleyelim dedim. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ordusu Pentagon hükümet şeylerini yayınlayan devlet sırlarını yayınladığını iddia eden siteyi bu Glenn Greenwald'ın Intercept adlı onun da çalıştığı Jeremy Scahill ve Glenn Greenwald gibi çok önemli. iki gazetecinin de çalıştığı milyarder Pierre Omidar'ın kurduğu siteye girenleri e, cezalandıracağını söylemiş. O siteden devlet sırları Sitede okumak cezalandırır mı demiş? Evet. Yasaklıyorum demiş. Pentagon da kafayı e, psikopatçaymış. <gülüyor> biraz yemiş. İnternet sitesini kapatamıyorlar mı Türkiye'de? Öyle yapılıyor. Hiçbir şey bilmiyorlar. Ay <gülüyor> Şöyle bir durum var engelleyin IP'sinin şeyini biraz tuhaf olduğu bir şey var yani en ufak girildiği görüntüse çok fena olur diye gözdağı vermiş çalışanlarına NSA falan filan çalışanlarını ben de, söylüyor buna kendi çalışanlarını yani, ulusa seslerini şaplar gibi anlattınız yok yok bir an. öyle değil sadece kendi çalışanların... çalışanları ise, tamam ya Türkiye'de de zaten onlar normal prosedür çalışanlar Facebook'a Twitter'a girmesi yasak olan birçok film açıdılarabilirim size burada ama eve gidince serbest anlıyor musun yani iş yerinden çıkıyorsun kurumsal politika <gülüyor> gidip orada VPN bakıyorsun VPN kullansınlar <gülüyor> yani böyle enteresan da DNS'i değiştirsinler böyle karmaşık gibi gelebilirse bu sözcükler ama Türkiye'deki internet kullanıcının neredeyse yarısından fazlası biliyor artık bu cümleleri terimlerin ne olduğunu evet <gülüyor> peki son olarak havadan sudan şeyleri de söyleyip bitirelim ee, çok ilginç aslında şeyler var. Bir, bir kere e, şeyde şiddetten kaçan sığınmacıları bu kez de fırtına vurdu diye bir haber var. Ku fırtına değil yani mi aslında. Evet. Yani çadır kentte aniden çıkan fırtına da çadırlar yerle bir olmuş, eşyalar havada uçuşmuş. İnanılmaz manzaralar var. Birleşim, Arap, Türkmen ve ezidiler 1500 aile. Böylece tam iki şey birleşmiş durumda işte köyse iklim değişikliğiyle e, insanoğlunun ya da insan kızının yarattığı barbarlık dönemi ikisi birleşmiş oluyor. Benim bu kuraklık haberleriyle alakalı anlatmaktan en keyif aldığım durumlardan bir tanesi zaten tek keyif alınabilecek durumda bu ölülerin geri dönüşü ve tarihi eserlerin ortaya çıkışı lahitler ortaya çıkıyor. Sarayla baraj ortaya evet çıkıyor. barajlar saraylar ortaya çıkıyor mezarlar ortaya çıkıyor. Mesela bu seferde Sapanca Gölü'nde etkili olan kuraklığın e, yanı sıra Kocaeli ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin su, e, su çekmesiyle su seviyesinin dibe vurduğu bölgede göl ortasında oluşan adacıktaki kilise olduğu sanılan tarihi yapının defini aranmak için nasıl delik deşik olduğu ortaya çıkmış. Delmişler resmen. Ama nasıl denizin dibinden mi dermişler şey yapmak için e, defin aramak için acımalı. Evet çok acayip bir şey fakat şöyle bağlayalım isterseniz. 3 şu... metreye düşmüş su su. Evet, evet. birçok öyle haber var ama Türkiye'nin B ve C yok e, belki planları içerse şey O zaman kısaca aktaralım Et, Kayseri'de etkili olan sevillayları var onları aktarmamız lazım galiba çünkü gündelik olarak veriyoruz 20 araç 35 ev 10 iş yeri bir un fabrikası gibi yerlerden bahsediliyor. Dört kişi de yaralanmış. Niğde'de var. Tarım arazilerini vurmuş bu sel olayı. 500 yüz alan zarar görmüş. Hayvanlar telef olmuş. Ee, Samsun'da var. Ee, Samsun'da kuraklıktan etkilenen Bamiya'nın e, haberi var bu sefer. Sel sularından değil. Dört liradan on liraya yükselmiş bir yıl içinde Bamiya fiyatları. Evet e, ve e, bir de eylem haberi var. Adıyaman'da Çelikan ilçesinde sulama amaçlı kullandıkları suyun belediye tarafından alınacağına iddia eden köylüler eylem yapmışlar. Adıyaman'da buradan gelen haberler var ve takip edebileceğimiz haberler var. Hindistan Uttar Pradesh eyaletindeki ölü sayısının 80 80'e yükseldiğinden bahsediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda Hayır batısındaki bölgede kuraklık devam ediyor. Kaliforniya'daki kuraklık bu sefer bal üretimini vurmuş. Vurmuş ve son olarak da şunu söyleyeyim kriz yükseldikçe devam ettikçe iklim değişikliği krizi yani yeryüzünün en önemli krizi aslında iklim daha kötüye gittikçe çok daha fazla şiddet devlet şiddeti baskı göreceğiz diye yazmış e, bu önümüzdeki ay büyük yürüyüşü düzenleyenlerden birisinin yazısını Diirdre Smith'in yazısı çok önemli bir yazı onu da belki siteye alırız çok da ve bunu önlemenin bir tek yolu var örgütlenmekten geçiyor başka hiçbir şekilde kurtaramaz dayanışma hiçbir zaman şimdiki kadar önemli olmadı demiş her olayı birbirine bağlı yani Ferguson'la beraberiz. İklim hareketi de Ferguson'daki ezilenlerle beraber ve bu ikisi bir arada gitmektedir diyor. Çok önemli bir nokta. Şimdi ara verelim. Açık Gazete Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba merhaba. Merhaba günaydın. Merhaba nasılsınız? İyi valla <gülüyor> slalom'a devam ediyoruz. Çok. Evet. Yalnız benim şeyimin başındaki bu paralellikler karşılaştırmalar diyor ya hani programı anons ederken, Evet. di Türkiye ve dünya olayları arasında. bu paralellikler şimdi oradan kaldıralım da yanlış anlaşılmasın, değil mi? Evet, Artık şüpheci bir toplum olduk ne de olsa. Evet. Barat toplumu olarak. Yeni yeni başbakanlığı ilan edilen Davutoğlu da işe paralel lafıyla başlamış zaten. <gülüyor> Tabii yani <gülüyor> artık evet. Türkiye'nin halleri olarak kabul edeceğiz. Zaten hem benim e, öngörüm Davutoğlu'nun başbakanlığının bir geçici başbakanlık olduğu. Daha önce de konuşmuştuk ve yazdım da zaten. E, ve daha sonra işte Hakan Fidan'ın aslında gerçek başbakan daha sonra olacağı. Fakat şu an kabine dışında olduğu için pek kolay olamayacak. Bu benim öngörüm. Evet, ama tamamen Hakan, ama Hakan evet. Fidan biraz sessiz bir karakter. Yani e, daha önce böyle bir sesleniş yaptı. Görünmedi. Önceden bir böyle hatiplik geleneğinin içerisine gelmesi gerekmez mi? Yoksa sıfırdan başlayacak orada halkı. yani şimdi bir kere Davutoğlu'nun da çok müthiş bir hatip olduğunu söylemek mümkün değil. He kalabalıkların Davutoğlu'nu dinlemesi vesaire işte daha önceden Konya e, mitinginde biliyorsunuz konuşmuştu. Başbakan yerine ki o bir ipucuydu Aslında hani başbakan yerine çıkıp Konuştu kendi memleketinde Evet evet ve, ve orada Hani ne e, yani uçurdu ne Batırdı belki öyle diyelim e, Durumu öyle gibiydi yani Çok ama başbakanın Yerine o anlamda hatip olarak Geçebilecek biri değil belki de bu da Bir pozitif bir şey Kimse geçemez çünkü şimdi AKP'nin herhangi bir karakteri karşısına koyduğumuz Zaman hiç kimseyi düşünemiyoruz aslında değil mi yani hani o bir, bir anlamda bir, adeta ağaç ve gölgesinde kimse de yetişemiyor bu anlamda. Erdoğan hani o hatiplik işini e, kendi taraftarları için heyecan, galeyan vesaire bunları e, hayata geçirmek için e, karşı tarafta da bütün sinir uçlarını böyle ding ding ding diye böyle şey yapmak için. Seçimlerde ne olacak peki önümüzdeki sene? Vallahi yani şimdi yeni bir sistem oturuyor olacak bir kere yani gerçekten de bunun tasarlanıyor olması lazım. Şimdi işte bu salı konuşmalarının mesela grup konuşmalarının Davutoğlu yaparken kaç kişi dinleyecek ne olacak yani bütün hani Türkiye'de politikayla ilgilenenler ilgilenmeyenler o salı günü konuşmaları üzerinden bütün her şey şekilleniyordu ve işte orada ne derse biz onu konuşuyorduk aslında Erdoğan'la ilgili yani tamamen bütün sahne ışıkları Erdoğan'ın üzerindeydi. Şimdi bir kere Erdoğan'ın üzerinden yani hani her zaman salı günleri rutin yaptığı konuşma yani rutin olarak kendisine dönen kameralar vesaire canlı yayın şu bu bir o kesiliyor her salı. Bu olmayacak bir kere Erdoğan'ın da yeni bir şey icat etmesi lazım kendini gösteriyor olması için Çankaya'dan. Öte yandan da tabii yeni başbakan da kendini pek de dinletiyor olamayacak yani hele Davutoğlu gibi bir isim. Dolayısıyla Davutoğlu'ndan sonra belki kim gelse daha iyi hafif gözükür. Penseler <gülüyor> Her şeyden önce. Evet, evet. Ama zaten bir de şey var. Ee, çok iddialı e, bence şey. Ee, Davutoğlu'nun ilk açıklamalarına biraz bakma fırsatı bulduk. Hı hı. Ee, yani dava kelimesi defalarca geçiyor. Kutlu görev, dava, kökü tarihin derinliğine giden köklü bir devlet geleneği, restora, büyük restorasyon hareketi Para yani hiç kimsenin hiçbir şeyden tereddüde olmasın kıyamete kadar sürecek bir mücadele devlet geleneği milli kültürümüz Yardım. böyle yani Rabbimiz ve davamız dava kelimesi çok sayıdaıcı <gülüyor> ne davası bu? Vallahi neyin davası işte zaten birkaç yıldır herhalde bunu da biraz görüyoruz ee, hani Türkiye dış politikasında ve e, tabii iç politikasında da yani hani bir kere her şeyden önce işte o büyük devlet olma iddiası var ama onun ötesinde bir tarihi misyon e, bir işte yeni Türkiye ile de e, vurgusu yapılan aslında hep buydu e, sadece Türkiye içinde değil yani güçlü Türkiye işte yeni Türkiye iç düşmanların... Yeniliği olması değil de dış düşmanlar var. Ee, hepsi beraber bir Cüneyt Arkın filmi gibi hepsini yenildiği aslında işte Türkiye'nin zaferleri. Ama tabii yani bu tarihi misyon vesaire işte Putin'in konuşmalarında da mesela buna çok atıf vardır. Ee, yani yapılan birçok şeyin meşruiyeti için. Kendi ilkelerini ortaya koyuyor olması için kendi ilkeleri derken evrensel ilkeler var işte dünya genelinde kabul gören. Bir de e, Türkiye'nin kendi yarattığı son yıllarda ilkeler var. E, birazcık işte bu Alaturka ilkelerin e, meşruiyeti için bunun söyleniyor olması lazım. Ve işte buna çok da inananlar var yani hani gerçekten de işte uçuyoruz gidiyoruz işte bakın e, müthişiz şöyleyiz falan filan. Yani bu zaten son yıllarda karşılığı olan bir söylemdi. Hani dava deyince de işte dediğim gibi yani işte Putin mesela ortodoksluğu çok ön plana çıkarıyor. Yani e, bu, bu, burada işte kültürel kodların kullanılıyor olması çok önemli. Eldeki malzeme neyse bu anlamda İslam da bir şey. Eldeki malzeme Türkiye'de durumuna düşüyor maalesef. E, yani burada işte hani aslında bunun hani dinle bence sindarlıkla veya tı, işte muhafazakarlıkla bağlantısını kurmak da zor. Biz oradan yanıldık hep mesela bence Türkiye ile ilgili araştırmalarda. Hep işte e, hani 11 Eylül'den sonraki e, yapılan çalışmalarda İslam'la demokrasi uyumlu mudur, nedir? Ha, hep bunlar tartışıldı vesaire. ya Konunun İslam'la aslında bir alakası yok. E, Türkiye e, eskaza başka bir dinine sahip olsaydı bu başka bir din olarak karşımıza çıkacaktı. İşte aynı işte Putin'in dediğim gibi birçok konuşmasını alın o zaman işte oradaki kültürel referansları Türkiye'dekilerle değiştirin size aynı şey yapı çıkar. Evet ama şöyle bir durum ortaya çıkmıştı geçtiğimiz hafta içerisinde Putin Ermenistan devlet başkanıyla Azerbaycan devlet başkanlarını aynı masaya oturtup kavga ettirmeyeceklerine dair bir dahaki sefere söz verdirmişti. Tam ortalarına geçirip Türkiye'de böyle bir şeyi yaptırabilecek olan bir lider var mı? Zorla da olsa böyle zorla barıştırabilecek gibi bir misyona sahip bir karakter var mı şu anda siyasette? Valla olması isteniyor kesinlikle yani hani. Yani böyle... İshidle Esad'ın mı mesela bir masaya otur? <gülüyor> mesela yani. o kadar kanlı mıdır mesela Ermenistan'da, Ermenistan'da Ermenistan'da Arasındaki... Azerbaycan? Valla Ermenistan da da Türkiye yapsa herhalde masaya oturmak isterdi yani eskiden böyle niyetleri vardı zaten hani böyle çabaları da vardı. Ee, hani o o o sayfa bir, bir yerlerde kapandı başkaları açıldığı için falan yani böyle bir sistematik bir şey de olmadığı için hani bir ona yeni yöneliliyor bir ondan sonra o falan tam o niye kapandığı bilmem ne belli değil vesaire bir şeyler yani yapılıyor bu anlamda bir çok sistematik ve çok planlı bir dava da beklememek lazım o anlamda birazcık konjonktürel ve olayların götürdüğü aslında olaylara e, yönelik şeylerle tepkilerle diyelim. Yani Rusya'nın tabii ki yani Sovyetlerden gelen farklı bir ağırlığı var. Hani bu ağırlık da çok mataf da bir şey değil tabii yani hani zaten Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmaların en baştaki kaynağı Sovyetler Birliği'nin yarattığı aslında çatışmalar. Stalin zamanlar çok da hani kurnakça düşündüğü diyelim. İşte herkesi Rusya aslında Moskova'ya bağımlı kılmak için. Sunni çatışmalar yaratmasıydı vesaireydi. Yani bu, bu anlamda yani hani Rusya'nın tabii ki petrol gücüydü vesaireydi. Başka bir şey de var yani gerçekten bir coğrafyasına sadece baktığımızda. Ee, hani Avrupa'dan Asya'nın öbür ucuna kadar uzanan devasa bir coğrafya, müthiş bir güç tabii Rusya. Ama dediğim gibi bu güç ne için kullanılıyor veya da nedir? Hani bugün işte Putin'in de uluslararası olarak bir şeye ihtiyacı var. Bakın işte ben hani savaş adamı değilim, barış da getiririm gerektimiz gibi mesajını vermek vesaire. Ee, şimdi yani tabii burada işte Davutoğlu'nun hani e, nereden nereye vesaire. E, ne kadar gidecek? Bence Dışişleri Bakanlığı'nın bu arada bir hani görev, halef selef mekanı olarak e, makamı olarak ön plana çıkması bence söz konusu. E, Hakan Fidan isminin üzerinde ben bu, bu yüzden duruyorum. Gelecek Dışişleri bakanının olmasa halinde de e, önemli olacağını düşünüyorum bu sembolik geçişin. E, onun dışında yani benim Hakan Fidan isminin, isminin durumunun sebebi e, tamamen e, yapısal Hani yeni Türkiye olarak karşımıza çıkan nedir? Ve burada bu yeni Türkiye ne, ne önemli? İşte ne önemli? İşte mesela istihbarat tabii çok önemli olacak içeride ve dışarıda. Güvenlik Yedekli. devleti, evet. Evet. yani. Muhaberat. Evet yani burada işte tabii hem aKP'nin kendi içindeki konsolidasyonu sağlıyor olması bütün bu değişiklikler bir lere yapılan şimdi davutoğlu için eminim birçok insandı da huzursuzluk yaratmıştır yani hani niye o niye ben değil vesaire falan filan bunların hani bir anlamda aşılıyor vesaire olması için Erdoğan tarafından çok da iyi Türkiye de istihbaratın iyi çalışması lazım. Kim ne yapıyor, ne diyor, ne peşinde vesaire. <gülüyor> bir de bunun dış boyutu var. Evet. Hani zaten asıl onu konuşmak istiyordur. IŞİD. Ona geçmeden bir ufak şey, e, parantez açmak istiyorum. Şahin Alpay'ın dünkü zamandaki yazısında özgürlüksüz demokrasi modeli Türkiye. Gördün mü bilmiyorum yazıyı fakat seni de yakın takip alanında olan e, bir konuya değiniyor. Viktor Orban Evet. En büyük desteği veriyor diyor. yani 26 Temmuz'da bir konuşma yapmış evet. Macar azınlık liderleriyle amacı liberal demokrasiyi ilave edip yerine Rusya ve Türkiye'de olduğu gibi liberal olmayan özgürlüklerin olmadığı türden bir demokrasi kurmak idealinde olduğunu söylemiş. Evet. Ve hiç bir Rusya, Türkiye ve Çin'i örnek göstermiş zaten idealindeki devlet örnek olarak ilginç yani. Evet. Evet. Buyuracağım söyle. Ya bir de ben bunu ekleme olarak bir şey soracaktım ama cevabınızı kestim evet. şimdi. Şeyi merak ediyorum. Aynı şey benim de aklıma gelmişti. Hakan Fidan'ın adaylığı hem sembolik olarak hem de gerçekten böyle bir olayın olabileceğini düşünerek. Ama sonra şey diye düşündüm. Yani Hakan Fidan'ın neden başbakan olmasına ihtiyaç var ki? Yani istediği zaten her şey olmuyor mu Hakan Fidan'ın söyledikleri şeyler Türkiye'nin dış politikasını ve iç politikasını etkileyen şeyler haline gelmiyor mu diye düşündüm ve mesela kendisini tutuklanmaması için yasa bile çıkarılmıştı bu ıı, toplumsal figürün neden şimdi başbakan olmasına ihtiyaç var ya da başbakan olduğu zaman ne gibi şeyler değişecek neler şey olacaktı başbakan olmayı evet. hani bu aklıma <gülüyor> ben... gelmemiştir bu bir şey değil emeklilik değil. maaşı var tabi bile bunun evet Valla şimdi tabii hani şey, e, işin şakası bir, bir yana yani. hani bu Gerçekten hani dava deniyorsa işte e, bir süreklilik bir işte şey hani bir gerçekten Türkiye'nin bir takım yeni Türkiye dediğimiz hikayeyi belki bizde çok a, hani eleştirmekten vesaire ne olduğunu hani baştan yeni Türkiye lafını duyunca yeni Türkiye eski Türkiye falan gibi bir şey de değil yani e, eleştirmenin ötesi gerçekten belki anlamaya çalışmak gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin nereye gittiğinin, nereye gideceğinin ipuçları aslında işte bu yeni Türkiye diye sürekli önümüze konulan vizyonda girdi. Ee, ya tamamen mesela ben son dönemde ona kafa yormaya veyahut hani bu ne demektir ve bu ne gerektirir diye düşünmeye başladığım için işte Hakan Fidan ismini önesteydim ama tabii olmayabilir yani hani bu e, bir nevi işte Ankara'da dönenler vesaire güç pazarlıkları şunlar Ben tamamen dediğim gibi yapısal olarak düşününce eee en isim olabilir, evet. Ulaşıl, e, ulaşılmaya çalışılan yapıyı düşünüyor. Mesela güven bakımından da yani Erdoğan'ın en güvendiği insan Hani yıpranmamış bir isim e, Şimdiye kadar yıpranmamış isim derken hani yıprandıysa bile gıyabında yıprandı Yüzüne karşı yıpranması söz konusu olmadı Hani hepimiz için gizli bir isim bir anlamda e, Yepyeni bir AKP oluşacak bence işte sıfırlanacak AKP Yani hani e, yeni bir parti oluşuyor aslında ben son haftalarda da işte bunu anlatmaya çalışıyordum. ya yani bir nevi AKP'nin bünyesi dediğim gibi işte şey oluyor. Yeni baştan yaratılmasıyla sıfırlanıyor. Benim kastettiğim bu. İşte bu kırılgan dönemde de hani atlatma ilk işte şeyleri diyelim ki düzenlemeleri vesaire yaptıktan sonra yeni isimle bence yola devam ediliyor olması. Yeni bir AKP hikayesi sunar dünyaya ve Türkiye'nin içine de. Ve eminim Türkiye'de bugün çok eleştiren bir dolu insan da hiç bakmayın yani son derece AKP dostu olabilir tekrardan bu yeni satılan hikayeyle veyahut da AKP'ye soğuk bakan birazcık hmm falan diyen insanlar. Yani güç güç çekiyor çünkü böyle bir şey var. Maalesef işte devlet kaynakları öyle kaynaklar ki insanlar bundan yararlanmak istiyorlar ve evet. yani gücün dışında kalmak istemiyorlar. Birçok insanın huzursuzluğu aslında gücün dışında kalmaktan kaynaklanıyor. Evet. evet şimdi oradan da işte evet. senin de dünkü gözünde da dile getirdiğin işid adlı devlet örgüte, işid devletinin devletleşmesi durumuna birazcık geçebiliriz. Yani Çağatay evet. tarihçi devletler savaş yapar savaşlarda devleti yapar alıntısında yapmıştım ve bugün işidin yükselmesi e, mali olarak da ekonomik olarak da yükselmesi meselesi çok önemli tabi. E, Tabi şimdi şey e, burada e, hep Türkiye'nin içine bakmaktan aslında şeyle işte Türkiye'yi tartışmaktan bu yaz da o bakımdan aslında bence çok zararlı bir yaz oldu hakikaten Cumhurbaşkanlığı seçimine hepimiz çok fazla odaklandık sonucu belliydi zaten e, sadece ona meşruiyet kazandırmış olduk belki bu anlamda bu seçimlere maalesef yani hepimiz kendimi de içine katıyorum ondan sonra ve e, sürekli işte bu e, Cumhurbaşkanlığı yatılıp kalkılırken birçok şey kaçıyor. Mesela IŞİD konusu ben da e şimdiye kadar hep yani aklımın ucunda zaten el türevi bir örgüt olarak bakıyordum. Hani tamam el-kaidi türevi belki doğru ama türevin de niteliği çok önemli. Burada el çok farklı olarak yani benim mesela IŞİD'le ilgili öngörüm ya acaba işte şey bu coğrafiyi bataklak ba bataklık haline mi getirir yani işte ne bileyim ben işte Pakistan'dı e, a, işte Pakistan'ın işte e, Afganistan vesaire işte sınırının olduğu yerler gibi e, hani o, oralarda yaşananlar gibi müthiş kao kaotik işte şiddet olaylarının sürekli yaşandığı yüzlerce insanın ölmesini haber dahi zor olduğu e, bir hale mi getirir? düşünüyordum fakat bunun ötesinde bir şey var ışı gerçekten devlet olmaya çalışıyor ve bunun için ele geçirdiği yerlerde çok ciddi hizmetler sunuyor yani oranın standartlarına göre e, işlerini belediye hizmetlerine mesela önem veriyor. Ondan sonra işte hani ekmek yapımından tuzun hastaneler işte hastanelerin düzeni işte, hastanelerde kim çalışacak, temizlik nasıl olacak vesaire işte nasıl işler yürüyecek, doktorlar e, şunlar bunlar görev dağılımı nasıl olacak. Bir kere var olan yapıyı iyi koruyor. Bir de onun üstüne bir düzen getiriyor. Var olanın eksikliklerini düzelterek. Dolayısıyla şimdi burada hani Irak'taki ve Suriye'deki hele Suriye'deki savaş koşulları düşünüldüğünde, IŞİD bir nevi yani tamam çok sert inanılmaz yani grafik olarak da görüyoruz şiddetini zaten resimlerle vesaire oradan gelen. Ama onun dışında da işte bir düzen getiriyor ve maalesef de işte insanlar da, halk da bunu ister istemez hani hem can korkusuyla hem işte şeyle yani tamam işte bir düzen var yoksa ne olacak? Hani bunlar gitse başkası gelecek zaten falan gibi yani aynı mezalimi bana uyguluyor olacak gibi. Ya halkın desteğini kazanmaya başlıyor. Halkın desteğini kazanmasının ötesinde yani var oldu işte ele geçirdiği yerlerde başlıyor. Ee, bir çekim alanı yaratıyor yani bir yani şeyde mesela Hindistan'dan üç tane mühendisin çekip Hindistana gitmek üzere şey Hindistan'dan Irak'a gidip işte IŞİD'e de katılmak üzere yola çıkması vesaire falan filan hani orada işte Hindistan'da önce işte bir örgütlenmeye gidiyorlar vesaire bunlar çok ciddi haberler olmuştu Hindistan'da ve onun üzerinden de New York Times'a yansımıştı. Hani niye mesela gen, genç e, işte mühendis olmuş. Hani bir anlamda doğudaki e, batı hayalini gerçekleştirmiş insanlar. Niye buna bu alet oluyorlar? Gönüllü olarak. Hani bu gerçekten çözülmüş bir sorun değil ve sadece işte fakirler işte böyle zavallı şey işte zaten hayatta bir umudu olmayan insanlar vesaire değil. Yani her kesimden insan işi de katılmak veya daha önce de zaten el kaidede vardı el kaidenin de böyle bir çekim alanı yarattığını görüyorduk ama şimdi onun üstünde bir de işi daha da beter bir çekim kaynağı haline geliyor bütün dünyadan. ...militanların olduğu için de... ...işte Amerikalılar da var mesela... ...Tamam Amerikalı işte... E, e, ...Amerikalıların işte kabusu... E, ...vesaire falan filan diyoruz... ...ama bir yandan... E, ...içinde yani e, bakıyorsunuz... ...İngiliz de var vesaire işte... Avrupa ...İntihar bombacıları bile var. var evet... ...yani Hı -hı. bu Patrick... E, ...Coburn'un... ...yeni çıkan kitabına da... E, ...tıp yapan daha kitabı ben... ...okumadım ama... Bazı makaleler oradan bazı bölümler yayınlanıyor ve çok tabii senin dediklerini de e, doğrulayacak şeyler var. Yani teröre karşı savaş ilan edip ondan sonra hiç Suudi Arabistan'ı ve Pakistan'ı hiç dikkate almayan, bunları koruyan hatta Amerika'nın politikalarından doğduğunu söylüyor mesela. Yani <gülüyor> muazzam bir pazar Amerikan silahları için Suudi Arabistan. Ve Suudiler de zaten <gülüyor> Amerikan e, siyaset sahnesinden pek çok insanı da parayla ya da şu biçimde satın almışlar. Pakistan'da hem nükleer bir güç, hem 180 milyonluk hem de Pentagon'a yakın bağları olan bir askeri e, ordusu var. Ve o da ikinci bir pazar, bir muazzam bir pazar. Ve yani bu arada da <gülüyor> 11 Eylül'den bu yana... Amerika Birleşik Devletleri ardından peşine de Britanya'yı takarak Afganistan'da ve Irak'ta öyle şeyler yaptı ki polis devletleri muhaberata özgü şeylerle işte yargısız infazlar başka ülkelere gönderip işkence ettirmeler ve iç casusluklarla filan böylece zaten Güvenlik Devleti adı altında tamamen e, polis, siyasi sahneyi tamamen değiştirdi ve açıkça çuvalladı diyor. Musul'a kadar da, Musul'un düşüşüne kadar da bunun kimse farkına vermedi. ki önemli bir, çok önemli bir şey doğdu ve kolay kolay da gitmeyecek diyor işit için. Çünkü Amerikalıların genel bakış tarzının da işte bir mafya ya da şey gibi böyle bir çete ya da belli liderliği falan olan bir örgüt gibi bakıyor ve onun içinde vurduk mu işte liderlerini devirirsek bitiririz işi diye bakılıyor. Bu tamamen bir hayaldir böyle bir şey olması falan demiş. İlginç yani. Evet yani aslında çok işte bu IŞİD konusunu çok tartışıyor olmamız lazım. Türkiye'de e, akademisyenlerden tutun işte entelektüel dünyaya ilgilenen ilgilenmeyen konuyu e, sevimsiz bulan bul, bulmayan yani şey olarak diyorum yani bazı insanlar için de IŞİD özellikle itici bir konu ve hiç ilgilenmek istemiyorlar o yüzden o anlamda söylüyorum. Hani e, yoksa şeyi e, tartışılır bir yanı yok yani hani şiddetine maalesef Türkiye'de e, sempatiyle bakmanın ötesinde bir de yani hani şiddetine normal bulanlar var bir de e, yeni entelektüel camia arasında bu da çok tabi utanç verici ve düşündürücü ama hani onun dışında da yani işitli hepimiz aslında ilgilenmeliyiz. Ee, hakikaten işte IŞİD'i böyle e, korkunç bir örgüt olarak reddedenler ve e, sırtını dönmek isteyenler dahi bence bir şeyler biliyor olmalılar. Çünkü çok konuşacağız bu konuyu. Ve Türkiye içindeki e, kaynağını da çok konuşmamız lazım. İşte devlet desteği yok efendim. İşte gerçekten lojistik desteği bunlara gerek yok. Çok e, uygun bir ortam var Türkiye'de. E, bir, bir sürü militanın devşiriliyor olması için vesaire. Ve gelecek yıllarda da işte bu İslam, bu dava fikri işte ve bundan bunun yarattığı, bunu bir de böyle bir davayı ortaya koyduğunuz zaman tatmin edemiyorsunuz. Her zaman işte daha ötesini, daha ilerisini, daha sertini isteyenler oluyor. Ve bu meşru bir dava fikri işte şey oldukça yükseklerden dinlendiriliyor oldukça da, e, tabanda ve illa dediğim gibi işte e, yoksun kesimler arasında değil, son derece imkanlı kesimler arasında da davayı ileri taşımak isteyenler olacaktır. İşte bunlar tabii maalesef Türkiye'de görülmüyor henüz. E, işte ne yapalım hepimiz konuşalım, e, yazalım, çizelim ki belki e, anlayan, duyan olur diyelim. <gülüyor> Evet. Ve gün, evet. günde 1 milyon mi, milyon dolarlık da bir karından bahsedildiğini yani. Evet, bize. evet. Bir günde bir, onu o çok önemliydi. Evet, e, Force da, da çıktı bu Forbes sergisinde. Günde 1 milyon e, dolar bir kârı olan yani geliri demiyorum kârı olan kârı. bir örgütten evet evet yani bu işte Türkiye'de de işte e, hani sınırda e, sürekli işte petrol e, şey, borular kaçak borular vesaireler bulunuyor e, işte hep işte TSK'nın bunları bu e, boruları söktüğü vesaire falanla ilgili haberler var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sitesine girerseniz Arada onlar da koyuyorlar Hatırladığım kadarıyla Ama e, hani yapılan faaliyetler vesaire Bunları duyurmak için Ama yani hani biri bir gidiyor Bin tanesi geri geliyor Çünkü petrolde karlı bir iş Yani işte petrol böyle bir bela Hani petrol geliri Falan işte e, Buna ki, Kimsenin iyi gözle bakıyor olmaması lazım Çünkü petrolün Yarar getirdiği ülke bilmiyorum işte Norveç işte örneği var ona da ne kadar getirdiği Kendi içinde tartışılır tabii evet. Ama yani bir bela yani Başka bir şey değil neyse Norveç'in de iklim değişiyor diyorlar <gülüyor> Norveç'in tabii yani. yani Kendi içinde de birçok sorun var yani Bir de, bir de konuşalım. ben konuşalım Breivik hani, var yani Norveç'ten bir de Breivik çıktı Unutmayalım Evet tabii tabii, evet, tabii, tabii, yani. evet, tabii. Bunun petrollü ilgisi olmadığını söylemek kolay değil yani yani, yani ama... en büyük kitle evet. katillerinden biri belki birincisi çıktı oradan yani. Yani müthiş bir şey aslında bencillik getiriyor tabii yani o paraların üstüne yatıp nasıl harcamayalım e, şeklinde vesaire de bir psikoz var işte Norveşte yani bu, ha, bütün bunları mesela işte tabii Türkiye'nin kendi içindeki derpler o kadar çok hiçbir şeyi dışarı bir anlamda bakıp da konuşmak. Zorlaşıyor işte mesela bu Orban meselesini ben bunca zamandır evet. hani benim de mesela yani yaşadığım ülke olmasına rağmen e, hani Ben de mesela hep aklımda ya, yazacağım edeceğim vesaire sonra araya başka bir Türkiye gündemi e, diye böyle bir gir veriyor <gülüyor> Hızlı tren vaziyetinde ve oraya saplanıp kalıyoruz işte maalesef Keşke işte tabii yani Şahin Alpay'dan önce ben yazıyor olsaydım Konuşuyor olsaydım falan ama Şahin Alpay'ın Gündeme getirdiği çok iyi olmuş Çünkü yoksa gündeme gelmiyor bunlar evet. Ve Orban'ın aynı o konuşması İngilizce'ye çevirirken o bölümü Ne derse unutuverdiler Öyle mi? Çok tamam. tartışma yarattı çünkü şeyde Avrupa'da da bu ne, ne diyor <gülüyor> Ne oluyoruz falan diye Çekiliriz de mi zaten Avrupa Birliği'nden de Niyet var evet yani Öyle şeylerde var. Söyleniyor. Bu birazcık işte şey David Cameron falan filan da böyle Tabi onu da konuşmadık mesela David Cameron da mesela gitti bir göçmen evine baskın yaptı Bilmem ne Hani bir İngiltere Başbakanı'nın böyle şeyler yapıyor olması Son derece popülist ve aynı zaman dehşet verici <gülüyor> Kaçak göçmen peş avına çıktı Polisle falan Neyse yani bu, bu gibi şeyler işte yani Cameron falan da işte referanduma götürürüm e, Halleri var Avrupa Birliği muhafazakar cenahta yani gerçekten hani şey politik muhafazakarlar da Avrupa'da böyle değişik değişik haller oluyor. Evet, onları da tabi daha etraflıca konuşma fırsatımız evet. olacak. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Çok güzel. Çok güzel. Seyyare.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 Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet öncelikle herhalde biraz futbol konuşabiliriz de pey Türkiye'den iki takımın başarılı sonuçları var Trabzonspor'un. Yani aslında önce buz kovası konuşsak sizde ha. var mı? Buz kovası. Buz kovası, mı? Evet. Buz kovası. Çok Biz merak ediyorum zaten... spor dünyası Türkiye'de de ne kadar evet. e, böyle eğlenceli e, şey futbolcumuz sporcumuz varsa işe girişti Amerika'dan buraya gelince tabii ıskalamak olmaz böyle bir magazin konusunu. <gülüyor> Asıl e, şeyinden amacından tamamen soyutlayarak Türkiye'de değil mi? Ne için olduğunu soralım. Kaç kişi biliyor acaba? Evet ve zannetmiyorum ne olduğunu bilenlerin de sayısının fazla olduğunu bende aslında bir Bir de yardım. hastalık da tabii şey... Hmm. Şimdi, ALS ismiyle ALS deyince ALS otomobildeki fren sistemi falan, <gülüyor> e, falan ABS ile karıştıran falan mutlaka olacaktır yani, Türkiye'de ne kadar zorla... destek kullanıldığına dair bir haber var mı? En son 2000 lira mıydı? 2000, 2000 hatta Vallahi, 2000 söyleniyor bir haber, ama ne olduğunu hür, hür, Hürriyete çıktı galiba ee, 5000 TL falan gibi bir şey eğer şey doğruysa onun 1000 lirası zaten Adratron'dan gelmiş olmalı çünkü o gördüğüm kadarıyla kafasına dökerken hem 3 kişiye meydan okudu hem de 1000 TL bağış yapıyorum dedi. Ki hani samimi olduğuna inanıyorum Arda'nın. Demek zaten %20'si bir kişiden gelmiş. Onun 5000 TL'nin. Amerika Birleşik ee, Devletleri'ne de 15,5 milyon dolar olduğu söyleniyor. O kadar da büyük bir para değil. Herkes sadece buz kovası dökmek için, buzu dökmek için kafasında destek evet, veriyor galiba. Bir de ABD'deki şeyi düşünürsek e, hem bu hayırseverlik geleneğini ve hani işin... Büyümesine yol açan meydan okuma Zuckerberg ile Bill Gates arasındaydı. Hani onların servetlerini düşününce 15 milyon dolar çok önemli değil ama Bill Gates zaten kendi vakfı üzerinden hani çok şey yapıyor. Ona diyecek pek bir şey mi olamaz. Severdin sürdürüyor ama en işte sporcu Michael Jordan, Lebron James vesaire hepsi işin içine girdiler. Orada hani rakam daha büyük olmalı gibi evet. insan düşünüyor. Bu, bu... ki bir de Amerika'da malum bu hastalık bir sporcunun ismiyle anılıyor aslında. Uh, Gerak Disease, eski beyir bolcu. Lugerik'in değil mi? Uh, Lugerik, yani malum 1930'larda uh, herhalde uh, uh, kaç olması lazım? Şimdi Taylor Minter on bir yıl boyunca maç kaçırmıyor işte, öyle bir şey ve uh, Iron Horse lakabı, hiç maç kaçırmayan adam bir sezonun sonunda böyle güçten düşüyor. Kendi de anlayamıyor durumu. En son işte bir maça çıkıyor. Yani 2000 küsür maçta aralıksız oynadıktan sonra bir maça çıkmıyor. Sonra işte belli ki bir rahatlığı var. Bu ailesi hastalığı olduğu anlaşılıyor ama hani işte bir iki yıl sonra da ölüyor zaten. Bu bir Baseball'da. sinir e, nö, nö, sinirle ilgili, sinirlerle ilgili bir hastalık değil mi? Evet, evet. Ve işte gerilik disease yani gerilik hastalığı diye yerleşmiş yaygın kültüre bir hastalık yani ismi öyle anılıyor bir sporcu ile anılıyor çünkü Türkiye'de de işte şimdi İsmail Gökçek var mesela futbolcu Sedat Balkan yine bu hmm. hastalıktan dolayı vefat etmiş. Tanı yani sporcular Türkiye'de de var ve topa kafa vuran oyuncular da aslında daha yaygın olduğuna dair bir takım şeyler var iddialar Amerika'dede de tabii Amerikan futbolu üzerine araştırmalar var bu konuda hani kafaya darbe alınan e, kafa travmasına yol açan spor dallarının acaba daha mı yaygın e, buna dair şeyler var e, bir takım araştırmalar var e, e, ciddi tabi ciddi bir mesele yani keşke bir bu hani kafaya su dökme tamam eğlenceli videosu falan bir farkındalık yaratsa bu konuda ama hani ...spor belli ki daha da şey göstermesi lazım. Çünkü bu hastalığın... E, ...mağdurları... ...spordan daha fazla çıkıyor. E, belli ki. Evet. Ben bir tek rüzgün bölgesi... ...yelettim. Çok başarılı bir şekilde... ...boca etti ve... ...kovayı da atıp gitti. Bitti. Yani şimdi iş... ...şey hale geldiği için kazalar kafasına... Şey, ...abartanlar var işte... konteynerla yapmaya kalkanlar... ...kafasına konteyner düşenler falan... <gülüyor> muhtemel yani, <gülüyor> evet. yani sadece Türkiye değil yani herhalde tüm dünyadan evet, ben de Ruzgar bölge zaten çok büyük bir sempatiyle yaklaşanlardan biri değilim ama <gülüyor> iyi cesurca yaptığı işini gitti ee, futbola geçmeden bir şey daha tabii bu Furguson olayları e Türkiye'de şey Amerikan medyasında konuşulmuyor falan gibi şeyler oldu ya. Hiç alıyorlar burgers'ın evet. kendi medyalarında. Tabii ki doğru değil. Ee, hele yani yaygın medyanın bu olaylara hani göz kapayan bir kesimi vardır ama hele muhalif medyada falan çok şey. Ee, Nation dergisi de e, özellikle üzerine gidiyor. Yani son Evet evet. Sitedeki yazılar tamamen bunun üzerine başka hiçbir şey yok. <gülüyor> Öyle görüyorum son dönemde. Orada tabii e, şey üzerine Okumuş bulundum. Karim Abdul Jabbar, Efsane ve NBA oyuncusu. Time Dergisi'nde bir eleştiri yazdı bu konuda. Bilmiyorum gördünüz mü? Hayır ee, görmedik. Yani NBA'in hala sayı rekortmeni. Efsane basketbolcu. İşte, gayet e, iyi hatırlıyorum e, kendisini. Evet. Tabii evet. Yani e, 1989'da bıraktı galiba. Demek ki herhalde 35 üst, yaş üstü grup hani gayet iyi hatırlar. Ama hani iyi dönemin hatırlamak için daha da biraz daha e, üst yaşlarda olmak lazım. Efsane bir oyuncu hakikaten. İşte müslümanlığı seçmesiyle 1970'lerde belli konularda duruşuyla bir de böyle medyaya biraz mesafeli oluşuyla da dikkat çekmiş bir isim. O time'de yazı yazdı ve orada işte şeyin üzerinde durdu yani. Hani yani evet, bu büyük sorundur ama bir yoksulluk da söz konusu. Bu insanlar işte yoksul siyahlarda yoksulluk çok daha yaygın mesela işte birkaç e, silah kullanımına falan da değindi. Galiba bu bunu karşılık Davis Iron Nation'da bir eleştiri e, yazısı yazdı ve şey dedi yani evet yazdığı konularda haklı ama yani asıl mesele buradaki ırkçılık dedi. Yani tam şey anlamıyla yani keşke onun üzerine daha fazla gitseydi e, Karim şeyin üzerinde durmuş 1970'te meşhur Ohio'daki Kent Seyit Üniversitesi'ndeki öğrencileri kurşunla işte 14 öğrenci mi ölmüştü o zaman? Evet. E, meşhur olay üzerine ve yani o olaydan sonra milyonlarca Amerikalı öğrenci ayaklanıp gösteriler düzenlemişti. Bundan bahis şey bahsetmiş. Hani niye benzer bir şey olmuyor diye. Ee, Deyozairin diye burada tam bir ırkçılıkla karşı karşıyayız. Keski yani daha fazla vurgulasaydı bu konuyu. Hani evet bahsettiği konular doğru ama burada bir hani ırkçılık söz konusu demiş. Yani herhalde evet e ve, ve Deyimzair'ne ufak ben de katılıyorum. Bir yazıyı görmemiştim ama tamamen e, haklı olduğunu düşündüm şimdi sen söyleyince ve dahası da var. Dün e, seyrettiğimiz yeni yayınlanan bir videoda yani St. Louis'te e, polisin e, bir ikinci çocuğu e, inanılmaz bir şekilde kurşuna dizmesi. 25 yaşında bir siyahi Kajimi Paul adlı birini işte bir yerden enerji e, içeceği ve donat fıstık çaldı diye ...bunun da esası yok... ...ellerinde bir şey görünmüyor yani... ...elleri yandayken... ...bıçakla saldırdı diyorlar... ...yalan bir açıklama yaptı polis... ...sonradan çekmek yalan... Üzere, bir... ...bıçağı çekmek üzereydi hissettik... Evet. <gülüyor> ...yani hayır hatta... ...overhand grip diye de bir terim kullanmış yani... ...yukarıdan aşağı sallama... E, ...jestini de yapıyor hatta... E, ...polis şefi Sam Dodson tamamen yalan söylediği ortaya çıkmış çünkü bir cep telefonundan çekilen videoda bir kere söylediğinden daha çok daha uzakta olduğu polislerden ellerinin de iki yanında olduğunu ve üstelik de polisin gelip hiçbir şey söylemeden neredeyse 20 saniye içinde 5-6 kurşun sıkıp oracıkta kurşuna dizdiği gibi şeyler var bu ancak ırkçılık yani bu IŞİD'i IŞİD'in vahşetini ar ar ar aratmayacak bir şey yani ama havaya ateşe seçmiş olmasınlar yani tesadüfen gelmiştir kurşunlar belki. Evet ben gözlerime <gülüyor> evet, inanamadım evet, yani evet. biz güpegündür yani, bir caddede oluyor ve adama yani besbelli ajite bir çocuk belli görüyorsun onu zaten sinirli dolaşıyor ortalıkta filan ama yani resmen kurşuna dizip atıyorlar yere cesedini sonra da halkı gidin uzaklaşın deyip kordonla alıyorlar sarı bu evet, şeylerle yani buradaki ırkçılığı ve şey aslında bir olayla kıyaslamak lazım. Malum kaç ay oldu? Herhalde 3-4 ay mı oldu? Los Angeles Clippers'ın sahibi Donald Sterling. Evet, hani telefon evet. konuşmasında Telefon konuşması. Sözler söyledi falan. Amerikan bütün e, spor nasıl diyeyim, camiası ayaklandı olay üzerine. İşte basketbolları sahaya çıkmayı dinlemediler falan. Aynı yani aslında saçma sapan bir telefon konuşmasıydı. Radyoda da konuşmuştuk yani. evet. Şeyde yorumlanabilir Yani adam bunamış aslında Falan filan diye yorumlanıp Hani şeyle geçitirebilirdiniz bile Öyle olmaması iyi oldu tabi de En son işte Steve Walmers takımı Satın aldı zaten zorlaması. Ama nasıl hatırlarsanız bütün basketbolcular Ayaklanıyor E bu olay Ben şimdi onun için Ice Bucket'la Girdim programı Ice Bucket dökücü bütün Amerikan sporcuları Şeyi yok Bu olaya bir tepki ben şey görmedim Amerikan sporcularına herhangi bir şey yani bir yargınızdan mutlaka vardır da hani hmm. böyle çıkıp medyaya bas bas bağıran hani işte zaten buna tepki göstermeyeceksiniz boş verin Donald Sterling işte sevgilisinin telefonda siyahları sevmiyorum maça getirme demişti de, falan filan neyse ee, e burada yani işte dün rakamlar vardı ee, polis şiddet şiddetli değil polis silayla öldürülen kişi Amerika'da 400 galiba ABD'de bir yılda. Evet. Yani başka bir şey de var hazır gelmişken onu da bu sabah söyleme fırsatımız olmadı. Gene Ferguson'da barışçı protesto yapan göstericiler ki devam ediyor. Hem de çok ilginç şeyler yapıyorlar. İşte ellerini havaya kaldırıp ateş etme biz ellerimiz havada falan diye. Ki futbol takımları da destek verdi dayanışma verdi o futbol League'den de. Fakat bir başka polis şefi yarı otomatik saldırı silahını, ta, taarruz silahını protestocuların önüne çeviriyor. Yani bu da videoda var. Yani hakikaten... Gazetecilere inanılması... de aynı şekilde silah çevirmişler. Ama provoke etmişler. S.gitte <gülüyor> diye bağırmış üstelik de onu görevden almışlar işte uzaklaştırma verilmiş. Arkasından bir başkası gene orada El Cezire'den bir şey başka kin Missouri'deki kasabasında Ferguson'a çok yakın bir yerde video çeken amatör video çeken nerede senin kafanı göçertirim diye bağıran polisler falan var yani. Çok Böyle bir de Olmuyorsam, olayın başından beri neredeyse bütün polis kadrosu falan değişti herhalde değil mi? Evet. Ama ya. yerine gelenler de çünkü bu zaten belli ki hani bu Hı. sektörde hani güvenlik sektörü mü diyeyim güvenlik işinde içselleştirilmiş bir davranış. Yani hele yani falan şey. görünce karşınızda da. yani yerine başkasını da getirseniz yapacak pek bir şey yok zaten yani. Hani, evet evet. Çok yani sürekli olarak ışık şiddetinden bahsediyoruz ama çok sistematik bir yerleşik ırçılığın tamamen hortlaması ya da hiçbir zaman zaten ölmemişti yeni görüntüleri birdenbire bir bütün işte işte ekstremist zaten bir ucube örgüt bir şey yani hani oradan normal bir davranış beklememez ama bu adamlar aslında ateş ettikleri kişilerin güvenliğini sağlamakla Çünkü görevli evet görevli olan kişiler yani şeyleri o hani biz Örgüt bir şey değil ki yani onun için maaş alıyorlar vesaire yani bir böyle bir ucubeden bir şeyden bahsetmiyoruz yani ee, ama her bir Hı. şeyle İçinlik çalışıyorlar ama korkunç cirkin yüzünü göstermiş Hala da şeyi savunuyorlar bu Pentagon'un verdiği askeri malzeme ihtiyaç fazlasını filan aham falan filan vermek zorundadır bunlar gayet sağlam iyi şeyler filan diyorlar robotlar yani, robot silahlar filan dronelar gelsin ya burada <gülüyor> mesela işte Amerika'daki siyah sporcular Hele bir önceki kuşak falan Şu andaki kuşaktan da vardı. Yani bunu Bu şiddeti zaten birebir görmüş Buna maruz kalmış gençliğinde Kişilerdir büyük ihtimal Yani çünkü Daha çok NBA oyuncularının Hayat hikayelerine baktığınızda çocukluk falan Şunu görüyorsunuz yani İşte, işte Babası hapiste babası gitmiş orada vurulmuş Sokaktaki yani çete savaşı falan da vardı Ama evet. böyle bir Siyah, e, nasıl diyeyim, siyahlar arasındaki böyle bir işte şiddet, e, hapis falan böyle bir ortamda büyüyüp e, profesyonel sporcu olmuş. Belki işte, yani şunu hatırlıyorum ben, Aiza Thomas'tı galiba Efsanevi oyuncularından. Çocukluk arkadaşlarının bir tek kendisi 15 yaşını falan tamamlayabilmişti. Evet. Ee, Herkes hap... ölmüş çünkü yani geri kalan. Yani... Evet, hapishanelerde de ayrıca anlatılanlar daha da başka bir hikaye. Yani orada ağır işkence şartları var artık siyahilere özellikle. Yani çok Orwell oh Bari Hapishane şartları Orwell'ın oh anlattıkları distopyalarda Neyse bunları evet. ayrıca konuşmalıyız Ayrıca zaten. konuşalım zaten bütün gazetenin hepsinde e, Amerika Birleşik Devletleri ve Ferguson'dan bahsediyoruz biraz spor olaylarından Bahsedelim karadik evet, olayı işte var biraz, galiba Genelde sporu Bir takım sosyal olaylara bağlıyoruz ya bu vesileyle evet, evet, evet, iyi O bağlantı ile kuralım istedim O yüzden evet. bizim futbol biraz şeyde kaldı Neyse buradan bir parça geçelim Bizim futbola sosyal olmayan tarafa geçelim Bir de e, Japonya var o... galiba Japonya'daki, Japonya'daki e, voleybol Grand Prix'si. Dünya Grand Prix'si evet. var ama bugün e, Rusya'ya ine inildi şeyler. Biraz hakim tartışması olmuş galiba. Ben bugünkü maçı izleyemedim bu sabah. E, Türkiye kadın voleybol milli takımı ki e, yani istikrar ve başarı açısından Türkiye'nin en başarılı milli takımı e, hiç şüphesiz yani. Işte sürekli Avrupa şampiyonları dünya şampiyonlarında oynuyor. Diğer hani takımların çok başarmalı bir şey. Bileğinin hakkıyla yapıyor bir de. Hani kontenjandan falan gelip değil. Son 10 yılda özellikle gelinen seviyeyi hatta bu yaz takımı ikiye böldüler. Yani asıl az kadroda olmayan oyuncuların yer aldığı takım da Avrupa ligini kazandı. yani Avrupa şampiyonası değil. hani Onun bir junior kategorisi gibi bir şey düşünelim. Her, her takımı katılmadı. Orada şampiyon oldu mesela. O takım. Evet. Yani demek ki bir 20-25 kişilik oyuncu havuzundan da Söz edilebilir herhalde öyle. Şimdi Japonya'daki dünya Grand Prix finallerinde oynuyorlar. İlk maç e, Olimpiyat şampiyonu Brezilya yendi. E, Türkiye 3-2. Ama e, dün e, Japonya 3-0 yenildiler. Bugün de Rusya 3-2. E, yani Puanlama vurumunu şimdi bilmiyorum. İşte yani En iyi takımları zaten kafa kafa oynuyorlar. Japonya tabii voleybol çok önemli bir spor. Hele kadınlar açısından. E, ev sahibi olmanın avantajını düşünüyorum lanmışlar. Ee, bu yıl bir de dünya şampiyonası var. Yani Hı. kadınlar kadın ilk ama bir de orada da oynayacak ee, Ekim ayında. Yani orada da işte hedef herhalde yarı final yani öyle gözüküyor bu başarıyı koruyabilmek için. Evet, bir de tabii Trabzon'un Rostov'u 2-0 yenmesi ve Karabükspor'un da Saint-Etienne'i 1-0 yenmesi gibi. Evet eski Fransız efsanesini Karabük'te yeniler, Ben o mu çizledim? Doğrusu Karabük bir önceki turda da Norveç'in kötü takımı Rosenborg elemişlerdi. Evet. İlk defa katıldıkları kupada yani 3 maçta ilgileri yok. Bir önemli rakibi elediler. Yani genelde Türk takımlarının bu Avrupa'ya iyi hazırlanmadığını... Olması gerekenden düşük sonuçları aldığını düşününce Karabükşan'a kadar çok iyi yani. o 10 puan diyebiliriz. E, Sentretli'nin de dün işte o başarılı bir oyunları var yani. Sağlam savunma, e, iyi pres, e, rakibinde yani tabii çok şey bir hatası, Üst üste bireysel hatalarıyla güzel bir oy buldular. E, ben Fransız kanalından izledim maçı. Hani şey Fransız yorumcular da <gülüyor> Karabik'i beğendiler yani şaşırdılar evet. biraz. Daha doğrusu tanımadıkları bir takım. Ondan sonra ve yani bir sıfır şey olabilir orada atılacak bir gol. Yani iki birlik yenilgi falan şey gözüküyor şu oyunla. Ee, yani saint de son iki üç sezonudur iyi Fransa'da. İşte aynı antrenine devam ediyorlar yollarını Ama hani üç dört gol atacak bir takım da e, çok öyle gözükmüyor. Yani orada çekişmeli bir maç olacaktır muhtemelen. Buna benzer bir maç olacak. Bir gol atarsa Karabik gruplara da kalabilir büyük bir sürpriz olabilir yani. Evet. Peki Trabzonspor Trabzon, Trabzon maçını izleyemedim ben. Ee, ama Trabzon ilginçti. Trabzonspor ilginç, i̇şte, Trabzon ilginç takım bu sezon. 18 transfer mi yaptılar? 17-18 yeni oyuncu aldılar. Ki aralarında işte e, Benfica'nın e, son yıllardaki işte son herhalde 7 sezon ki önemli isimlerinden e, Paraguaylı Cardoso da var Santor. Ödünde e, ikinci golü attı zaten. İşte Milan'dan Kevin Konstan falan. Ee, zaten kadroda önemli yabancılar vardı Birkaç oyuncu da vardı Yani ciddi bir kadro oluştu ee, Rus takımı Rostov'da Aslında fena değil herhalde ee, Kendiler açısından iyi bir dönem geçiriyorlar ama 2-0'lık net bir skor var ee, Rus takımları genelde kötü sonuç aldılar bu akşam Trabzon ee, Spor yani 2-0 eleyebilir gibi duruyor ee, Evet ilginç Herhalde onlar yani. da gruplara kalacak Yani bir Bursaspor Spor eğlenmişti 2 tur önce şu anki görüntü dört Türk takımının da gruplara kalacağı yönünde. Yani Beşiktaş, Arsenal'ı geçerse Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Geçemezse Avrupa Ligi gruplarında oynayacak otomatikman zaten. E, Trabzon ve Karabük da bu turu geçerse onlar da Avrupa Ligi'ne gidecekler. Galatasaray otomatikman Şampiyonlar Ligi'ne gruptan başlıyor. Yani 24 maç demek tabii dört takımın e, da gruplara kalması. Eğlenceli 24 maç ve sezon olabilir daha iyi bir sezon bekliyor demek oluyor. Tabii haftayı beklemek lazım. Bakalım göreceğiz. Göreceğiz. Evet. Peki çok teşekkür ederiz Alp. İyi yayınlar diliyorum. Haftaya Görüş, görüşürüz. Görüşmek üzere. görüşmek üzere. Alp Ulagaylı Spor Evet açık de böylece bitti John Lee Hooker doğum günü münasebetiyle onu da bir analım 22 Ağustos 1917'de doğmuş 2001'de ölmüş etkili bir savaş sonrası blues gitaristi ve şarkıcısı ondan duruma da uygun ortama da uygun bir başlığı olan bir türküyle bitirelim Nightmare Blues kabus türküsü diyelim hepinize günaydın günaydın Günaydın. Yeedi Çıkkasıydı.